Bu da hoş geldiniz. Resul-i Ekrem, okçulara şu emri verdi. Düşmanı yendiğimizi görseniz de, sizi haber vermedikçe, adam göndermedikçe, yerlerinizden asla ayrılmayınız. Düşmanın bizi mağlup ettiğini görseniz de, yine kesinlikle yerinizi terk edip, yardımlarına koşalım demeyiniz. Kuşların cesetlerimizi kapıştıklarını görseniz dahi ben size adam göndermedikçe asla yerinizden ayrılmayınız Allah'ım bunları onlara tebliğ ettiğime seni şahit tutarım. Asıl Allah'ın muradı bu değildir O ganimette bizim de payımız var Biz de payımızı alacağız Hadi kardeşlerim ganimetten Aşkımızı alalım Erk Erk Erk Allah Allah Durun terketmeyin yer Terketmeyin yerinizi durun Müslümanlar arkadan kuşattı Haman Rabbim Aman Allah'ım Müslümanlar bir şaşkınlık yaşıyorlar Parolayı unutmayın Parolayı unutmayın Parola emis Parola emis Parola Haman Allah'ım Allah Uçular Tepe'yi Terk ettikten sonra Şaşkınlık içindeler Hansal'a dikkat et Hansal'a Hansal'a Hansal'a şehit Hansal'ayı melekler güzdediyor Aman Allah'ım Aman Rabbim Dikkat edin Dikkat edin Aman Rabbim Sancak elden ele Sancak elden ele Aman Allah'ım Saat Saat hadi Hadi oktarına Saat Abdullah bin Caş Hadi sen de, hadi, kat hadi, dikkat et, kat hadi. Aman Allah'ım, aman Rabbim, aman Rabbim. Büyük bir karmaşa, okçular tepeyi terk ettikten sonra, şehit olanın, şehit olanın, aman Allah'ım, aman Allah'ım. Rasulun o çok kıymetli arkadaşları tek tek düşüyorlar. Aman Rabbim, Aman Allahım. Musab, Musab dikkat et Sayın. Musab, Musab, Musab, Musab sancağıyla tutuyordu. Alçak kamya geldi, onun elini kopardı. Diğer elini aldı sancağı, o elini de koparınca. Kollarıyla gövdesine sararak Sancağı taşımaya çalıştı Ama alçak kamya Musab'ı şehit etti Musab şehit Mekke'nin yakışıklı delikanlısı İpekten renk renk elbiseler giyerken Bütün varlığıyla yaşarken Resulullah'ı tercih etti Bütün dünyayı terk ederek ailesini, varlığını Onları davet ettir, siz de gelin diye Ama onlar ona zulüm yaptılar Allah ve Resulünü tercih etti Musab Ekke'nin yakışıklı delikanlısı Varlık içinde yaşarken Yokluğu, yoksulluğu, acıyı, ızdırabı seçmişti Musab Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Köşe başından çıkıp gelen Musab'ı gördü. Eski bir çul gibi elbisenin içinde. Onu görünce bu haliyle eski halini hatırlayıp ağladı. Bütün sahabiler de onunla birlikte ağladılar. Cennetlik görmek isteyen varsa Musab'a baksın diyordu Resulullah. Musab, Musab, Musabul hayır. Musab bin Umeyr radıyallahu anh Şehit oldu Resulullah'ın yanında, izinde, yolunda Öylesine yaşamıştı ki Daha ne kadar yaşadı ki Uhud'da şehit oldu Nasıl buldular onu biliyor musunuz? Yüzünü Uhud'un kumlarının içine sokmuştu Sanki Resulullah'ı koruyamadım Ona karşı görevimi yapamadım dercesine... Musab... Musab... Ben onun yüzüne nasıl bakarım... Beni Uhud meydanında bulduğunda... Benim yüzümü görmesin... Ona karşı vazifemi tam yapamadım... Dercesine... Yüzünü saklamıştı... Uhud'un kumlarına... Uhud... Uhud... Resulullah'ın çok sevdiği arkadaşlarının tek tek şehit düştüğü Uhud. Aman Allah'ım. Aman Rabbim. Saat. Hadi Saat. Hiç olmazsa sen. Hadi. Hadi Saat. Resulullah Saat'a at ey Saat diyordu. Saat Müslümanların en iyi okçusuydu. At ey Saat. Anam babam sana feda olsun diyordu. Herkes Resulullah'a derdi bu sözü. Biye bi anta mı ya Resulullah? Anam babam sana veda olsun ya Resulullah derlerdi. Ama Resulullah hayatı boyunca bir tek ona söyledi. Biye bi anta mı ey Sa'd? Anam babam sana veda olsun ey Sa'd. At oklarını. Allah'ım oklarına isabet ettir. Allah'ım Sa'd'ın duasını kabul et. Allah'ım Sa'd'ın duasını kabul et. Sa'd oklar atıyordu. Ok çantasında ne kadar ok dolu birdi. Hadi olsun olsun 40, 50 tane, 100 tane ok. Bir, iki, üç, dört, beş. Saad'ın okları bitti kendi çantasından. Rasulullah kendi oklarını Saad'a vermeye başladı. Saad boyna atıyordu. Düşünmüyordu. Bu oklar nereden geldiğini hiç düşünmüyordu bile. Rasulullah boyna ok uzatıyordu ona. O gün Saad. ...tam bin tane ok attı... ...Abdullah Bin Caş... ...Abdullah Bin Caş... Hadi, ...hadi... ...hadi kahraman mücahit... ...hadi... ...Abdullah Bin Caş şöylesine çarpışıyordu ki... ...elindeki kılıcıyla... ...ama bir anda kılıcı kırıldı ve düştü... ...Abdullah Bin Caş... ...kılıçsız kalıverdi bir anda... ...savaşın ortasında... ...Resulullah onu görünce... ...ey Abdullah gel dedi... Abdullah Rasulah'ın yanına koştu. Rasulah ona bir hurma dalı uzattı. Al dedi. Al bunu. Al bununla çarpış. Abdullah bin Caş hiç tereddetmeden hurma dalını aldı. Müşliklerin arasına daldı ve o hurma dalı bir anda kılıç oluverdi. Kılıç oluverdi. Hurma dalı. Abdullah bin Caş. O mucize kılıçla çarpıştı, çarpıştı, çarpıştı. Musa'nın asası, Musa aleyhisselam vefat ettikten sonra mucizeliğini kaybetti. Ama Resulullah'ın o hurma dalından kılıç olan mucizesi kılıç olmaya devam etti. Abdullah bin Cahş'ın torunlarına geçti o kılıç. Daha sonra onu bir Türk beyninin satın aldığını yazıyor tarihler. Kim bilir belki de Anadolu'dadır şimdi o kılıç. Abdullah bin Caş, o mucize kılıçla müşriklerin arasına daldı. Çarpıştı, çarpıştı, çarpıştı. Ama şehit düştü işte o da Abdullah bin Caş'ta. Nasıl olur mucize bir kılıç elinde taşırken nasıl mağlup olur, nasıl şehit olurdu? Neden mi? Çünkü... Abdullah bin Cahş'ın bir duası vardı. Duası kabul olmuştu. Savaşa girmeden önce, arkadaşı Sa'd bin Ebi Vakkas'a gel dedi. İkimiz dua ederim. Sen dua et, ben amin diyeyim. Ben dua edeyim, sen amin de olur mu? Olur dedi. Sa'd dua etti. Ya Rabbi, ben bu savaşa katılayım. müşriklerle çarpışayım ve onları yenmiş olarak Medine'ye geri döneyim. <gülüyor> Amin dedi Abdullah. Şimdi sıra bende dedi. Abdullah bin Caş ellerini açtı. <gülüyor> ya Rabbi dedi. Ben bu savaşa katılayım. En azgın müşriklerle çarpışayım ve beni şehit etsinler. <gülüyor> ve benim şehit ettikten sonra onlar benim Burnumu, dudaklarımı, kulaklarımı kesinler. Ben sana böyle geleyim Allah'ım Sen bana sor ey yüce Rabbim Ey kulum Abdullah Burnunu, dudaklarını, kulaklarını ne yaptın? Ben de diyeyim ki sana Allah'ım Ya Rabbi Ben onlarla çok günahlar işlemiştim Onlarla sana gelmek istemedim. Onları uğdun tozlu topraklarına bıraktım da geldim diyeyim. Saat bu duaya amin demeye çekindim. Ama söz vermişti, amin dedi. Ve Abdullah bin Caş'ın duası kabul oldu. Şehit oldu Abdullah ve hakikaten Müşrikler, Abdullah bin Cahş'ın burnunu, dudaklarını ve kulaklarını kestiler. Okçular tepesini terk etmeyen ve orada şehit düşen sahabi de öyle olmuştu. Hangisi olmamıştı ki? Müşrik kadınlar, Uğut meydanında şehit olmuş Müslümanların kulaklarını, burunlarını kestiler. ...o kesilenleri bir ipe takıp kolye diye gözlerine taktılar. Acı yaşanıyordu öyle bir acı ki Uhud'da. Tarifi imkansız bir acı. Okçular tepeyi terk ettikten sonra neler oldu neler. Nesibatun, Nesibatun dikkat et! Nesibatun dikkat et! Kadınlar da Uhud'daydı. Ayşe, Fatıma, Zübeyra. Nesibe Hatun. Nesibe Hatun dikkat et. Kamyan sana da saldırıyor. Nesibe Hatun yaralandı. Oğulları ve kocasıyla Resulullah'ın etrafında bir dikkat dolanan ve onu korumaya çalışan Nesibe Hatun yaralandı. Resulullah oğluna git anneni koru. Annenin yarasına yardım et. Alçak kamya Musabı şehit ettiğinde onu Rasulullah'a benzetmişti. Hangisi benzemiyordu ki? Sevmek, benzemek demekti. Sevmek, benzemek demekti. Sevmek, benzemek demekti. Ona benzeyenlerin kalmadığı bir asırda bunu anlatmak çok zor. Musab onu öylesine benziyordu ki alçak kamya Onu Resulullah zannetti şehit ettiği zaman Ve savaş meydanında haykırmaya başladı Bağırmaya başladı Muhammed'i öldürdüm! Muhammed'i öldürdüm! Muhammed'i öldürdüm! Sallallahu aleyhi ve sellem Birdenbire Müslümanlar ikinci bir şaşkınlığı ve bozgunu yaşadılar Ölebilir miydi? Ölmüş olabilir miydi? Müslümanlar bir anda ne yapacaklarını şaşırdılar. Hatta bir tanesi şaşkınlığından bir kenara oturup kalıverdi. verdi her şeyi o kızgın savaşta. Ama bir anda Enes bin Nadr'ın sesi duyuldu. Ey kardeşlerim ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin. Eğer Resulullah öldüyse onun öldüğü davada siz de olun. Eğer o artık yaşamıyorsa, bu dünyada kalmanın ne anlamı var? Onun canını verdiği dava için siz de canınızı verin. Müslümanlar tekrar toparlandılar. Tekrar, tekrar dirildiler. Tekrar çarpışmaya başladılar. Sabilerden bir tanesi Resulullah'ı gördü. Hayır dedi Resulullah yaşıyor burada. Bir anda müşrikler, Resulullah'ın yaşadığını ve orada olduğunu öğrenince oraya doğru hücuma geçtiler. Saldırdılar, saldırdılar, saldırdılar. Öyle kızgıncasına saldırıyorlardı ki hedefleri oydu. Yok etmekti o. Resulullah'u ve ashabını yok etmek. Allah'ın yeryüzüne indirdiği son ekmel dini ortadan kaldırmak için öylesine hücum ediyorlardı ki Resulullah'ın bulunduğu yeri öğrenince oraya doğru saldırmaya başladılar. Ve bir mızrak... Ve Resulullah iki dişi birden şehit oluyor. yaralanıyor Resulullah. Sahabeler koşuyorlar. Biricik kızı Fatıma koşuyor. Babacının yarası için. Resulullah o kızgın ve şiddetli anda ellerini kaldırdı. Eğer o an, Onların helaki için dua etmiş olsaydı hepsi helak olurlardı. Ama can peygamber, rauf ve rahim peygamber ellerini açarak Allah'ım bilmiyorlar. Bilmiyorlar Allah'ım sen affet diyordu. Böyle bir insan olabilir mi? Evet vardı. Kendini yok etmek için kızgın kinlerle saldıranlar için Allah'a dua eden bir insan vardı. Bir taneydi yeryüzünde. Bir daha onun gibisi gelmeyecekti. Önceden de gelmemişti. Muhammed Aleyhisselam. Eğer onun duası olmasaydı o gün, Müslümanları o gün arkadan vuran Halit bin Belit, Seyfullah olabilir miydi? Kutlu bir sahabi olabilir miydi? İkrime, Ebu Cehil'in oğlu İkrime, o gün Müslümanların aleyhinde saldırıyor, kim bilir kaç Müslümanı şehit ediyordu. Eğer Resulullah'ın duası olmasaydı, İkrime radıyallahu anh kutlu bir sahabi olabilir miydi? Müşükler öldürmek için saldırıyor ama Resulullah ve ashabı, Müslümanlar ise onları diriltmek için kılıç çekiyorlardı. Onları diriltmek için Onları ateşten kurtarmak için Cennete götürmek için Doğrudur ya Hani bazen çocuklarınıza Hadi Şunu yap dersiniz Çocuk anlamaz işte Yapmak istemez Ama onu yapınca çok güzelleşecek o çocuk Zorla ona yaptırmak istersiniz ya hani Müslümanların Kılıçları da bunun için çekilmişti Zavallı insanlar, kendilerini ateşe götüren insanlar, Küçücük kız çocuklarını elleriyle diri diri toprağa gömecek kadar, Cahiyetin karanlığında boğulan zavallı insanlar, Resulullah kılıcını onları cennete sürüklemek için, Hani bir çoban sürüsünü tehlikeden kurtarmak için, Onlara çubuğuyla asasıyla vurur da hadi bu tarafa hadi tehlikeli tarafa gitmeyin diye sürüyor olduğu gibi meraya sürer ya insanlığın çabanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her birini cennete sürüklemek için kılıcını çekmişti o anda artık onların bu kılıçtan anlamayan zavallı insanlara karşı yapılacak en büyük silahını kullandı duasını Ve hakikaten kurtuldular. Yoksa Allah Azze ve Celle Habibine böyle saldıran o müşrikleri helak ederdi. Resulullah'ın hatırına bağışlandılar. Ve o tarbine katılan müşriklerin kim bilir belki de en az yarısı daha sonraki günlerde Müslüman oldular. Ve her biri bir sahabi oldu. İsmini bildiğimiz sahabelerden kim bilir kaç tanesi o tarbinde müşriklerin safındaydı. İslam'dı bu. İşte bu güzel peygamberdi bu. Ohuttu burası. Ut. Canım peygamberim. Sevgili peygamberim. En acılı anında insanlığı düşünen şefkat şefkatli. Ohut. Hudun En acılı anı geldi Resulullah için En şiddetli andı Gözyaşlarını artık Uğdu hatırladıkça dökecek olan Resulullah için En acıklı an gelmişti Hamza'nın şehadeti Hamza Resulullah'ın çok sevdiği amcası Hamza Hamza Sıra ona gelmişti Onun şehadeti vardı sırada. Hamza. Vahşi. Vahşi. Ne yapıyorsun vahşi? Kendine gel. Sonra çok pişman olacaksın. Hamza dikkat et. Hamza. Seni kolluyorlar. Vahşi. Vahşi. Kimi vuracaksın elindeki mızrağına? Vahşi. Hadi bırak. Hadi bırak. Çok pişman olacaksın. Ömür boyu Resulullah'a hasret gideceksin. Aşık olacağın bir peygamberi çok üzeceksin. Vahşi. Vahşi. Vahşi bırak, Hamza dikkat et, arkamdalar, dikkat et Allah'ın arslanı, dikkat et, Vahşi, Hamza, Vahşi, Hamza! Hamza ne yaptın Vahşi? Hamza, Hamza düşme ne olur, Resulullah çok üzülecek, Hamza düşme. Hamza kalk Allah arslanı kalk, Hamza, ciğerlerini çıkaracaklar şimdi senin, Resulullah seni bu halde görmesin kalk, Hamza kalk, Hamza, Hamza kalk. Sula tepesi hala duruyor. Ama çok şey değişti. <Gülüyor> Ya ya bu ne telaş ya Hiç medeniyet görmediniz mi Bir selam verir sen bir dakika birader der ya Amanın Allah'ım kurban olduğumu Ya Rabbim Medeniyete bak Burada duruyor Gel sen gibi bir Sen olmasaydın Bana, Ben bu abi. medeniyeti görmeyecektim akşam, akşam ya. Abi, Amanın Allah'ım Kurban olduğumu Ya Rabbim de süperin Marketiniz Bizim bakkal bir alana beş veriyor. Hem de beleş veriyor. Hem ucuz hem ekonomik. Bir paket makarna alana bir paket hesabıma bedava. Yeterince makarna almışsın zaten. Bir tane daha alsan ne yapacaksın? Bu ne hırs? Sana ne? Sen benim cüzdanımın maliye bakanı mısın? Arabada veriyormuş bak. Allah gözünü doyursun. Alacağın almışsın zaten. Bir daha ne yapacaksın alıp? Sana ne ya arkadaşım Allah'a alırım ya Kasap et derdinde Koyun can derdinde Kasap mısınız? Ya git birader ne kasabı ya Allah'a aksa kasap Kampanya filan yaparsanız alışverişi sizden yapalım diye söyledim Allah Allah Git kardeşim git Gergesin işi gücü var kendi sıkıntısı kendine yeter zaten ya Ben bizim bakkala gidiyorum Git nereye zıkkıma ne zıkkıma gidersen git ya git birader ya Gidiyorum gidiyorum Tebaaaaaaallaaaaaallaaaaaallaaaaa Amanın Allah'ın kurmak oldu mu ya Rabbim Abi gözünü seveyim ya Ödümü aldın Allah'ını seversen Ordan öyle karanlıklar da çık Ya karanlıkta filan çıkılır mı? Gözünü seveyim abi ödümü aldın ya Üff neyse Bana müsaade Nereye gidiyorsun? Markete gidiyorum Nereden geliyorsun? Marketten geliyorum Niye gidiyorsun başka bir markete? O marketten gelip o markete gidiyorsun Neden? Ya canım, kampanya var bizim bakkaldan. Bana, yani ihtiyaçlarını almadın mı? Ya sana ne kardeşim tutma beni işim var gücüm var benim ya. Allah yani Allah. ihtiyaçlarını almasın da merak ettim yani öbür tarafa niye gidiyorsun diye. Olsun orada da kampanya var. İhtiyaçların için gitmiyor musun? Yok bazen. Bazen? Bazen. Markete ihtiyaçların için değil de. Çoğunlukla kampanya için gider. Öyle mi? Evet. Ne var kampanyada? Araba veriyor bizim bakkal. Öyle mi? Evet. Yani? Aa, ben kampanya için her bir şey yaparım Bakalım. Bir dakika bir dakika yakın bir yerde mi bari? Bilmem adresini bilmiyorum şehrin öteki ucunda olabilir Farklı Yine de Giderim Fizan'da olsa bile giderim hiç fark etmez Çin'de bile olsa giderim ben Kampanya olsun da ne olursa Devlet olsun Nerede olursa olsun kampanya olsun Hiç fark etmez anında ben oradayım Her şeyi yaparsın Hem de her şeyi yaparım Öyle mi? Evet Her şeyi. Her bir şeyi yapar. Baya bir şeyler yapayım. Evet mesela için. şu marketin kampanyası için Hı. benden bir tane hüviyet örneği istediler ben 10 tane verdim. Bir tane savcılık ihal kağıdı istediler ben 15 tane verdim. Bir tane ikametki ayıl muhabbeti istediler kendimi giri çıkarttım. Hanımın kiri çıkarttım, oğlanın giri çıkarttım hatta ölmüş babamın giri bile çıkarttım götürdüm koydum memurun önüne. <gülüyor> Memur bana bakıyor böyle salak salak. Oo. Ya kardeşim dedim ne bakıyorsun abi ben ne yapayım bu kadar şey manyak mısın sen dedi. Koy bir köşeye lazım olur dedim. <gülüyor> Bayağı orijinal bir adamsın. Sen beni tanımıyor? No tanımıyorum. <gülüyor> siz söyleyin, Allah'ınızı severseniz. Yok yok, siz yorulmayın, ben söyleyeyim. Bana adıyla, sanıyla kampanya Rafet diller. Oo. Tabii, nerede kampanya, orada Rafet. Nerede çekiliş, orada Rafet. Nerede beleş, oraya yerleş. Öyle mi? Öyle. <gülüyor> Bu verdikleri şeyler için, öyle mi? Evet. Çok mu kıymetli bunlar? Çok... Iı... <gülüyor> Hikmetli olup olmadığını bilmiyorum hiç almadım şimdiye kadar Hiç alamadın mı? 22 senedir katılıyorum alamadım İnşallah alacağım Öyle mi? Her şeyi yaparsın ama Hem de her şeyi yaparım Oo, Ne varsa yaparsın Amuda kalkarak çifte telli oynadısınlar kampanya için oynarım hmm. Evet Pekala Yani Sana bir şey desem madem bu kadar meraklısın bu işlere Bir şeyler kazanmak için Kaç yıldır uğraşıyorsun alamamışsın Ama ben sana çok kolay olabileceğin bir şey söyleyeyim. Aman, Kampanya mı var? Eh öyle bir şey. <gülüyor> Hangi market yapıyor bu kampanyayı? <gülüyor> market yok. Ya? Ee, ya. Ben sana söyleyeyim mi biraz? E şöyle bir şey. tabii canım. Bak şimdi. Şöyle bir düşün sen. Mesela neresi olabilir? Neresi olabilir? Neresi? Bir orman düşün. Kocaman bir orman. Nerede olsun? Nerede? Nerede olabilir? Ne bileyim be sen biliyorsun söyle işte. Mesela İstanbul Boğazı'na bakan bir yer. Aman <Gülüyor> Amanın Allah'ım kurbak oldu mu yarabbim. Yok canım çok basit oldu. Daha büyük daha güzel. Daha güzel bir yerde. Ya Allah'ını seversen da. çatlatma. Ormanın içinde bir köşk. Ormada <Gülüyor> market veriyor bu kampanya ya, ya? Market filan yok. E o zaman nasıl oluyor beleş mi? Ama ya ama her şeyi yapacaksın. Yaparım tabii canım. Beleş yani bir şey yok. Söğür. Her bir şey yaparım. Şahit misiniz? Bakın evet. hepiniz şahitsiniz tamam mı? Bak, bak. Yapacak. Ya onları şahit... ne gere... <gülüyor> Ben söz verdiğim zaman bunu yaparım. Öyle mi? Evet. Onları şahitliğe gerek var. Ama Hı. ben onları şahit tutarım. Hı. Vermezsen iki elleri yakanda. Yani ben sadece haber veriyorum. Ben ben değilim zaten. Ama verecek. İyi, sadece değil. onun haberini veriyorum. Ne yapacağım? Hı? Ne yapacağım? Yapacaksın diye Yaparım canım. Her şey. Her bir şey ya. Kocaman bir orman, muhteşem bir şey. İçinde bir köşk. <gülüyor> Şöyle Allah'ını seversen yüreğime indirecek. Söyleyeyim. Şöyle canım ya çatlatmadı mı? Ya söyle. ve Subhan ve bihamdi, Subhan Allah iladim diyeceksin. Ben de bir şey zannettim. Allah'ını seversen. Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallah'ı lazım. Ne haber? Olmadı. Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallah'ı lazım. Yine olmadı. He he. Orman gidiyor. He he. Köş gidiyor. Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallah'ı lazım. Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallah'ı lazım. Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallah'ı lazım. Olmuyor. İnsan e olacak ağabey söyle de ona göre yapalım ya. Dilinle beraber kalbinde söyle. Ke? Evet, evet kalbinde. Ece işte benim kalbim konuşma bilmez ki. Oo, sen daha kalbinin ne olduğunu bilmiyorsun. Yani o kalbin neler yapar, neler? Neler bilir, neler? Bir insan kalbini. Ne zaman konuşmayı öğrendin lan benden habersiz? Hı, -hı. Ya Anladım. beni de kendine uydurdun Allah'ını seversen <gülüyor> Ya benim işim var gücüm var ben. Tamam be bir... işim var gücüm var da Kalbinin ne Kalbimin işi var kalbinin ne işi var, ya, olur, ne mu? Işi var ben canım. olur mu öyle şey ya kalbim bana oksijen pompalayacak Kan pompalayacak böyle bir sürü işi var Sonra ben midesine düşkün bir adamım Ben karnım doymadan kalbimde çalışmaz kafamda çalışmaz Yediğim ekmekleri yemekleri dolmaları börekleri Nasıl eritecek midem kalbim çalışmazsa Allah Allah. Ben şu bizim bakkalın şiğine gideyim ya. Ama ben sana diyeyim mi? Orman gidiyor bak. Ya dur öyle. Bizim bakkalın kafayasına gideyim. Bak nerede biliyor musun? Nerede? Orman cennette. Ya benim işim var. Önce şu bizim bakkalı halledeyim. Cennete hallederim Cennette ama. Ya sonra hallederim. Sen oku beni. Amin derim. Aman Allah'ım. İşi var. Telaşı var. Cennet için ayıracak zamanı yok. Dünyalık telaşları var. Onları bir halletsin hele. Onları bir bitirsin hele. Zaman kalırsa. Tabi. Zaman kalır mı acaba? Kabristanlar işlerini bitirememiş insanlarla dolu. Biter mi acaba dünyanın telaşları, işleri? Şu... marketlerin verdiği bu armağanlara hediyelere belki de ömür boyu hiç çıkmayacak olanlara inandığımız kadar yoksa Allah'ın vaat ettiği armağanlara ve hediyelere inanamaz mı olduk yoksa Allah vadinden dönmez vaat eden Allah'tır inanamaz mı olduk yoksa Ne oldu bize böyle? Dünya bizi bu kadar mı kıskacına aldı? verdi. Dünya önemliydi. Dünyayla gözümüzle görüyor, elimizle tutuyoruz diye. Hatta tutamıyoruz bile. Sadece bir hayal. Ha, araba benim olur mu? Hı. Ama cennet bir hayal değil. Cennet bir gerçek. Çünkü Allah vaat ediyor. Şu her şeyi yaratan Allah. Her yeri nakış nakış dokuyan zani Ne oldu bize böyle? Telaşların arasında kayıp malı verdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asabına dönüp diyordu ki: "Her sabah dünyayı düşünerek uyananları bitmek bilmeyen bir telaş kaplar." Allah'ı unutturan bir telaş. Bitmek bilmeyen bir telaş. Sahabiler bunu duyunca titrediler. Bir adım geriye attılar. Dünyayı nasıl yaşayacaklarını öğreniyorlardı. Resulullah aleyhissalatü vesselam sabahları dünyayı ve dünyalık planları ve dünyalıkları düşünerek uyanan ve hayata dünya için uyananlara <gülüyor> hiç akıllarına gelmeyecek musibetler bekliyordu. Böyle diyordu peygamber. Sahabiler bir kez daha titrediler. Bir kez daha geri adım attılar dünyadan. Nasıl yaşayacaklarını. Resulullah yine diyordu. Hataların başı dünya sevgisidir diyordu. Bir kez daha titrediler. Kalplerinden dünya sevgisini atabilmek için bir kez daha Her şeyi anlatan, her şeyi öğreten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine ne oldu? Ne oldu bize? Ne oldu? Uhud'dan sonra Siyer kitaplarında yedi yıl sonra diyor Uhud'dan geçerken Resulullah Uzun bir konuşma yaptı ve ağladı Dönerek ümmetine dedi ki Benden sonra sizin şirkete düşeceğinizden korkmuyorum. Sizin dünyaya sarılacağınızdan korkuyorum demişti. Ağlamıştı. Çünkü Miraç'ta geçmiş ve gelecek bütün zaman dilimleri Allah tarafından ona gösterilmişti. Görmüştü 2000'li yılları da. Neler olacağını o yüzden ağlamıştı. Sahabelerine anlatıyor... Onlar nasıl yaşayacaklarını, ebedi hayat için uyanmaları gerektiğini, eğer ebedi hayat için gözlerini açarlarsa her sabah dünyanın da başka bir güzelliğe bürüneceğini öğrenmişlerdi. Ama dünya için uyananların ise dünyalarının acı ve ızdırapla dolacağını. Ebu Bekir Asadlayık bunlardan birisi. Onun adı da Müslüman, bizim adımız da Müslüman. Ebu Bekir Sıddık Peygamberden sonraki Güzel insan Allah'ın Kur'an'da övdüğü Sıddık Sadık dost Ebu Bekir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Emir el Müminin olmuştu Müslümanların devlet başkanı O olmuştu Bir gün arkadaşlarından Bana biraz su getirir misiniz Dedi Hemen koştular Emir el-Mü'minin su istiyordu. Hemen koştular ve ona bir su bulmak için bir tasla geri döndüler. Buyur ya Emir el-Mü'minin dediler. Ebu Bekir radıyallahu anh tasın içine baktı ki su yerine bal şerbeti var. Ağlamaya başladı. Hem de hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Ne vardı bunda ağlanacak? Öylesine ağlamıştı ki beli bükülünceye kadar çöktü kaldı. Ne vardı bunda ağlanacak? Ne vardı? Sahabiler şaşırdılar. Onu kendine getirmeye çalıştılar. Niye ağlıyordu diye Bekir Sıddık? Neden? Ona bir hata adam bulunmuşlardı. Bir kusur mu işlemişlerdi? Ne olmuştu? Kendine zor getirdiler. Ya Emre'l-Mü'min'in neden ağlıyorsunuz? <gülüyor> bir şeyi hatırladım dedi. Hakikaten niye ağlamış olabilirdi? Söyleyin şimdi. 2000'li yıllarda biz düşünelim. Neden ağlamış olabilirdik? Neden? <gülüyor> Su yerine güzel bir bal şerbeti değil mi? <gülüyor> Ebu Bekir Hazretleri, Arkadaşlarım dedi. Aklıma, Aklıma, Resulullah'la başından geçen bir hatıra geldi. Bir gün efendimiz elleriyle sanki vücudundan bir şeyleri uzaklaştırmak istiyordu, sanki vücudundan bir şeyleri kovalarcasına hareketler ediyordu. Ya Rasulallah ne yapıyorsunuz dedim. Ya Ebabekir, sağıma dünya dünya bana kendini sundu. ''Ben de git defol benim seninle ne işim var?'' dedim. ''Dünya bana giderken ne dedi biliyor musun ya? Ne dedi ya Resulallah?'' ''Sen benden kurtuldun ama senden sonrakiler benden kurtulamayacak.'' Onu hatırladım. Su yerine bir bal şerbeti görünce acaba dünya beni kıskacına aldı mı?'' Dünyanın tuzağına mı düştüm? Acaba dünya beni yakaladı mı diye korktum. Dünya kalbime girecek de Allah oradan çıkacak diye korktum. Korktum, korktum. Hey, kalbim, söyle içinde ne var? Söyle, yere göğe sığmam ama mümin kulumun kalbine sığarım diyen Allah mı? Yoksa Ebu Bekir'in korktuğu dünya mı? Bir gün sahabiler, bu güzel insan Ebu Bekir'i şikayete gittiler Resulullah'a. böyle bir güzel insan neden şikayet edilirdi acaba sahabiler vardılar efendimizin yanına ya Resulallah biz sebimiz açız Ebubekir'in komşuları da aç ama Ebubekir'in evinde ciğer pişiyor ciğer kokusu geliyor evinden Resulullah o da açtı ya İstese Uhud dağı altın olurdu. İstese olurdu. Söyleyin Allah aşkına. Resulullah'a verilen böyle bir hazine ve güç. Birimizin elinde olsaydı ne yapardık acaba? Ne yapardık? Söyleyin Allah aşkına. Ey nefsim sen söyle. Eğer istediğin taş toprak isteyince altın olacağını bilsen ne yapardın ey nefsim? Resulullah istese bastığı kum tanelerinin her biri altın olurdu. Ama benim dünyayla bir işim yok diyordu. Yok. Onun istediği haktı. Cemalullah'tı. Cennette Allah'a kavuşmaktı. İstediği oydu. Hadi gidelim dedi. Hadi gidelim. Bir Müslüman komşuları açtırırken nasıl ciğer pişer... Komşusu açken tok yatan bizden değildir buyuran peygamber. Hadi dedi ashabına gidelim. Ama onu mahcup etmek için değil. Resulullah biliyordu Ebu Bekir'in kim olduğunu. Gittiler, kapısını çaldılar, içeri girdiler. Ama hiçbir şey yoktu evde. Ocakta da bir şey pişmiyordu. Ama evi ciğer kokusu sarmıştı. Hepsi o anda anladılar Ebu Bekir'in ciğeri pişiyordu. Kendi ciğeri. Kendi ciğeri yanıyordu. Allah'a layıkıyla kulluk yapamıyorum diye ciğeri yanıyordu. Böyle bir namaz kılardı ki Ebu Bekir. Onun namaz kıldığını görenler hepsinin Müslüman olası gelirdi. O yüzden müşrikler Ebu Bekir için git git. ''Burada namaz kılma'' diyorlardı. Çünkü bütün Mekke'nin onun kıldığı namaz yüzünden Müslüman olacağından korkuyorlardı. Böylesine namaz kılan Ebu Bekir, ''Rabbime layık ibadet yapamıyorum'' diye ciğeri yanıyordu. Ah Ebu Bekir, ne oldu bize bilmiyorum ki. Ne oldu? Bedir sonrasındaydı Hani Bedir'in öncesinde Ebubekir Bekir Sıddık Bütün varlığını Her şeyini Yani her şey derken yardım ediniz Diye buyuran Resulullah Her şeyini götürdü Bize her şeyinizi götürün Her şeyinizi yardım için verin Dendiği zaman ihtiyaçlarımızı Çıkarır sonrasını eğer Verebilirsek veririz değil mi Bize lazım olanları hepsine hesaplar Bu bana lazım canım deriz. Öyle değil mi? Kalanın da ne kadarını verebiliriz acaba fazlalığın? Hepsini getirmişti Ebu Bekir. Resulullah'ın önüne yığmıştı. Resulullah anladı. Hiçbir şeyin kalmadığını geride. Çoluğuna çocuğuna ne bıraktın ya Ababek? Allah ve resulüne bıraktın? Allah ve Resulü onlara yeter diyordu. Hiçbir şey kalmamıştı evinde. Üzerine gidiyor eski bir elbisenin dışında bile her şeyini getirmişti. Her şeyini. Bedir sonrasında Cebrail geldi. ile emin. Ya Resulallah Allah'ın kulu Ebu Bekir e selamı var. Senden giderek ondan sormasını istediği bir husus var. Ebubekir Bekir. Resulullah Ebu Bekir dostunun yanına gitti. Cebrail'in getirdiği haberi ona ulaştırmak için gitti. Kapısını çaldı içeri girdi. Ya Ebu Bekir Allah'ın sana selamı var. Senden soruyor. Ey Habibim sor kulum Ebubekirden Bekir'den. Benim için her şeyini verdi. fakr zaruret içinde yoksulluk içinde yaşıyor. Önceleri varlıklı olan kulum her türlü varlığını benim için feda etti. Şimdi yoksulluk ve fakrı zarret içinde yaşıyor. Ey Habibim sor kulundan, Sor kulum Ebubekir'den Bekir'den. Bu haliyle benden razı mı? Ebu e sıddık ağlamaya başladı yine. Ben kim oluyorum ya Resulallah? Ben kim oluyorum? Tamam. Razıyım Allah'ım. Razıyım Allah'ım. Razıyım Allah'ım. Razıyım. Bir kerecik söylediniz mi? Okçular tepesi. Neden mi okçular tepesi? Söz verme makamıdır burası. Uhud'da. ...söz almıştı onlardan Resulullah... ...ve Allah'ı şahit tutmuştu... ...onlardan aldığı bu söz için... ...burası söz makamıydı... El Meclisi'nde... ...ruhlar aleminde... ...söz vermiştik hepimiz... ...değil mi ya... ...O'nun rızasınca yaşayacağımıza... ...söz vermiştik... ...ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğu zaman... ...evet sen bizim Rabbimizsin... ...ve biz senin rızanca yaşayacağız... Daha sonra dünyaya gönderdi bizi. Bizden bu sözü aldıktan sonra. Hiç olmazsa bir kere başımıza ne gelirse gelsin. Bir kerecik. Biz söylediniz mi hayatınızca? Razıyım Allah'ım senden. Senden razıyım tüm verdiklerimden. Kahrında hoş, lütfunda hoş. Ama sözümüzde duramadık mı? Biraz paraları bulu verince dünyanın süsü püsü var ya. Hemen hangisi daha renkli, bacılı bacılı, hangisi daha güzel yakışır, nasıl filan derken dalı verdik de bir kerecik olsun. Rabbim seni seviyorum. Rabbim senden razıyım demeyi unutumu verdik yoksa. <gülüyor> Fatıma'yı bilirsiniz değil mi? Peygamberimizin biricik kızı Fatıma. Hani babacı ben Allah'a gidiyorum kızım dediği zaman nasıl ağlamıştı. Hiç kimseyi üzmeyen peygamber söyleyin bana Allah aşkına bütün dünya Müslümanlar gayrimüslimler söylesinler Resulullah'ın üzdüğü bir tek kişi var mıdır? Kıyamete kadar da ''Onun sözlerini işiten kimse üzülmeyecektir. Okusun herkes onun sözlerini. Kimseyi üzecek bir söz söylememiştir. Kızını üzer mi hiç? Çağırdı kızını. Kulağına fısıldadı. ''Bana en çabuk gelecek, bana en çabuk kavuşacak sensin kızım.'' Fatıma nasıl tebessüm etmişti o zaman. Bas babasına en kısa zamanda kavuşacak oydu. Daha 25 yaşındaydı Fatıma. Babası gittikten sonra bir hüzün evi kurdu. Onun ayrılığına dayanamadı. Beytül Hazen aylarca ağladı orada. Babasının hasretine dayanamayarak. Tam altı ay sürdü bu gözyaşları. Fatıma'nın gözyaşları Beytül Hazen'de destan oldu. Destan oldu. onu hatırlasa hemen ağlıyordu. Her şey onu hatırlatıyordu zaten. Söyleyin bana. Babası Hakk'a yürüdükten sonra ölene dek ardından ağlayan bir evlat var mı? Ölene dek ardından ağlanacak bir babaydı o. Fatıma altı ay sonra bir gece rüyasında... vefat edeceğini haber aldı. Ertesi gün o güne kadar hüzünle yaşayan Fatıma, ertesi gün yavrularını, biricik yavrularını Hasan ve Hüseyin'i giyindirdi. Evini düzenledi, tertipledi. Sanki bir düğün varmışçasına tebessüm etmeye başladı. Ali geldi eve. Allah'ın arslanı Ali. Fatıma'sını böyle görünce Fatıma'm ne oldu sana? Nedir bu sevinç? Ne oldu bir sevinç haber mi var? Bir şey mi var? Ne oldu sana? Ey Ali'm dedi. Ben babamın yanına gidiyorum. Ali, Hazreti Fatıma'nın vefat edeceğini öğrenince onlara inanırlardı. Onların dudaklarından yalan çıkmazdı. Onlar ebedi hayatın neşesinde yaşarlardı. Oranın haberini alınca gülerler, tebessüm ederlerdi. Oradan bir haber alınca sevinirlerdi. Ben babamın yanına gidiyorum Ali'm. Fatıma'm diye sarıldı Hazreti Ali'm. Ne dedi biliyor musunuz Fatıma'sına? Ey Fatıma oraya gidince babana benden şikayetçi olma tamam mı? Benden şikayetçi olma ne olur Sana güzel elbiseler giydiremedim Senin karnını tam doyuramadım Seni tok ettiğim bir gün olmadı Sana fakir bir hayat yaşattım Ne olur babacığına benden şikayetçi olma Fatıma'm Hayat ise Fatıma'nın hayatıydı güzel olan Hayat sahlinin hayatıydı güzel olan. Güzellik ölçümüz neydi? <Gülüyor> ne oldu bize bilmem ki. Biraz parayı pulu bulunca <Gülüyor> dünyalık süslere koçu verdik. Ne oldu bilmem ki. Bilmem ki. Ne oldu bize bilmem ki. Biraz parayı pulu bulunca dünyalık süslere koşu verdik. Ne oldu bilmem ki. Bilmem ki. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Deminden beri buralarda dolaşıyorum, konuşuyorum. Hiç duymuyorsun, bakmıyorsun bile. Ne bekliyorsun burada? Saatin geçmesini bekliyorum. Saatin geçmesini mi? Evet. Neden? Çocuklar uyumadan eve gidemiyorum da ondan. Uyumadan gidemiyor musun? Ama çocuklar uyumadan önce gitsen, onlarla konuşsan, sohbet etsen, onları öpüp okşasan, sonra uyusalar daha güzel değil mi? Güzel. Hangi baba istemez ki evine erken gitmeyi. Önceleri ben de evime erken giderdim. Çocuklarımla oynar, koklaşır. Onlarla eğlenirdim, ama geçenlerde bir olay olmuş. Annelerini anlatmışlar. Sokakta oynuyorlarmış arkadaşlarıyla. Sokakın başında arkadaşlarının babası ellerinde poşetle marketten geliyormuş. Koşmuşlar. Babacım, bize çikolata aldın mı demişler. Çikolatayı almış, açıp yemeye başlamışlar. Tabii çocuktur bu. Bizimkilerin de canı çekmiş. Bana da biraz verir misin arkadaşım demiş. O da git sana da baban alsın. Senin baban yok mu demiş. Öyle deyince eve koşmuşlar annelerine. Anneciğim, anneciğim babam bize neden çikolata almıyor? Küçücük dahi olsa bir çikolata alamaz mı demiş. Söylemedi dostum. Bir çikolata alamayan, çocuklarına bir çikolata alamayan baba Nasıl onlara? erken gitmiş. Alamıyor musun? Almak istiyorum. O fabrika senin, bu fabrika benim geziyorum. Akşama kadar iş arıyorum. Ama akşam oluyor, yine aynı dertler, yine aynı sıkıntılar. Cepte bir ekmek parası yok. Geliyorum. Peki hanımın ne diyor bana? Edesin ama Allah razı olsun onlarda. <gülüyor> Bey, varsın çocuklara hiçbir şey alma. Varsın bana ekmek getirme. Ama ama biliyorsun kızımız sabahlara kadar öksürüyor. Ana ciyeni, ana yüreği işte dayanmıyor. O öyle öksürdükçüle ben de dayanamıyorum. Ne olur onu doktora götürelim. <gülüyor> Eğer doktora götüremiyorsan, bir öksürük şurumu bari alalım diyor. Söyle be dostum, bir öksürük şurumu alamayan bir erkek eve nasıl gidebilirim? <gülüyor> ah dünya, bu dünyanın neyin seherler bilmem ki? Neyi sevilir bu dünyanın bilmem ki? Ah dünya, dünya. Bilmem ki. Şu çağdaş dünya Bir zamanlar Camilerin kubbelerini geçmezdi evlerin çatıları Ama şimdi soğuk Betonların arasında Kubbeler kaybolduğu günden beri Ne kardeşlik kaldı Ne insanlık Baksana be dostum Şu eğlenenlere Hop hop zıplayanlara keyfini sürenlere Kimsenin birbirinden haberi yok Bir e baksana şunlara Eğleniyorlar, geziyorlar, tozuyorlar Bir gün nereye gideceklerini hiç düşünmeden Bana Aa. ne de, Bana ne bu bunlar Herkes eğlenmiş, gezmiş diye bir sabahı. Barlara, restoranlara gitmişler Lüküs lüküs arabalarda Arabalara bitmişler Lüküs lüküs evde oturmuşlar. Beni bunlar ilgilendirmiyor ben oğlum. Ben, ben bir ekmek parasının derdine düşmüşüm. Eğlenmeyi nasıl düşünebilirim ki? <gülüyor> Canım kardeşim. Biliyor musun şu an o kadar yakınsın ki. Ne? Neye? Neye mi? cennete şu an ellerini Allah'a biahsan belki de arş titrecek alnını secdelere şu an bu halinle bir koysan gözyaşlarını o secdelere bir döksen melekler ne oluyor diye şaşıracaklar cennetin kokusunu alacaksın be dostum cennetin cennet, cennet ya ne güzel konuşuyorsun be dostum bana ayetten ...hadisten, cennetten bahsediyorsun. Ama bunlar benim kulağıma gitmiyor be dostum. Ben, ne diyorsun? Ben bir ekmek parasının derdine düşmüşüm. Ne diyorsun sen? Cenneti nasıl düşünebilirim? Ne diyorsun sen? <gülüyor> ne diyorsun? Aman Allah'ım. Aman Rabbim. Ne diyorsun sen böyle? Ben sana ne söz ediyorum? Sen... Yoksulluktan söz ediyorsun hala. De bana. Parasız da olmuyor. Cenneti parayla satmıyorlar ki. Cenneti parayla satmıyorlar. Oysa yanına bin umutla gelmiştim. Resulullah ve benzeyen bir kul diye. Kim bilir Allah'a ne kadar yakın diye umutla gelmiştim Parayı bulanların okçular tepesini terk edip Dünyaya koştuğu bir zamanda Senin yanına gelerek Ben umutla Allah'a yakın birisini bulduğum umuduyla gelmiştim Şimdi sen bana neler söylüyorsun böyle Birileri parayı bulup okçular tepesini terk ederken Verdiği sözü unuturken Sen de parasızım diye mi bırakıyorsun şimdi ha? Sözlerini parasızım diye mi unutuyorsun? Resulullah'ın evinde ne vardı ha? Söylesene bana ne vardı? Günlerce, haftalarca uçak tütmez, aş pişmezdi. Sıddık, Ebu Bekir... ...aş için ciğerini yakmıştı. Göreceksin... ...bu dünya kaç günlük dünyaydı ...senin için cennet hazırlıyordu Allah... ...birazcık sabrediversen... ...şu yalan ve fani dünya keçi verecek ...sana... ...sana cennetini verecekti... ...cenneti fakirler ve yoksullar dolduruyormuş be dostum... ...ama sen sözünü unutur... ...Allah'ını secdelere koymaz... ...ellerini açıp Allah'a dua etmezsen nasıl olacak... Verdiğin sözü unutursan nasıl olacak bu? Ne zıkkım şeymiş şu para? Parayı bulan terk ediyor okçular tepesini. Parasızım diyen terk ediyor. Allah'ım böyle boş mu kalacak okçular tepesi? Ben... Yine <gülüyor> mi market? Yok canım, yani Gidelim he... E, yani yok, market de... <gülüyor> ya ben... Kusura kalma, senin kalbini kırdım. Neden? Az önce... Yani düşünemedim, sormadım Halil'i. Özür dilerim. Siz de kusura bakmayın. Yok canım, bence size de estağfurullah. Yok yok, estağfurullah. Şey... E, kabul edersen ben e, şu paketleri sana vermek istiyorum ama... Hayır dostum, ben fakir olabilirim, fukara olabilirim, boyum, boynum ilk gezebilirim. Ama ben dilencilik yok, yok, yok canım ne dilencilik? Sen beni yanlış anlamışsın. Yok yok anlamışsın ya, ne yanlış? Dilencilik filan değil. Ay, ay kabul dinle edemem. Alma. Ya bir dinle kardeşim. Hayır. Ya öyle değil bir kardeşim? Bir kardeşe hediyesi olarak al. Ee, sonra hem o kadar değil. Ee, bak ben, e, e, ben sana bir kartımı vereyim. Benim e, orada sürekli elemana ihtiyaç olur. Bir, yarın bir geldi görüşelim inşallah. Aman Sana aman. bir de iş ayarlayalım. Allah'ım sen delerek artık. Allah'ım. Estağfurullah şşşş. Estağfurullah. <gülüyor> ağlama ya. Ağlama ya. Bu kadar milletin içinde ağlama. Şşş. Tamam. Halli olacak her şey. Tamam. Gel hadi şu paketleri de. Bir götürelim senin eve. Hem bak. <gülüyor> bu, bu marketin kampanyası çikolatayla yapılıyormuş. Paketlerde çikolatalar da var. Hadi hadi. Hadi. Hadi bakalım. <Gülüyor> Kardeşlik bu değil miydi İnsanlık bu değil miydi İslam bu değil miydi Allah'ın verdiğini Allah'ın kullarıyla paylaşmak kadar güzel bir şey var mıydı Şu dünyayı verdik ne güzelliği elde ettik Her şeyi dünya aldı elimizden. Kardeşlerimize verseydik daha güzel değil miydi dünyaya vereceğimize? Ah dünya, zalım dünya, hayın dünya. Haldattın süsün püsünle bizi. Biz aldandık süsünü püsünü görünce senin Bırak beni dünya Bırak Ey nefsim bırak dünyayı Bırak Şu yaram dünya Allah'ım sen istiyoruz Ey kalbim Aş şu dünya kalbinden At içinden Kardeşlerim Allah istiyor Geçeriz gibi Bırak bizi dünya Bıraaaak Kere Kere Kalbim Allah'ın Ey kalbim Allah'ın Dünya üstünde Dura açıksın Kalbime Allah'ın Açıksın Gönlüne sığarım diyen Rabbim. Atıyorum dünyayı kalbimden. Gönlüm seni bekliyor Allah'ım. Gönlüm senindir, kalbim senindir Allah'ım. Ey kalbim, at dünyayı. Ne azaldın ki, at dünyayı. Allah dersen dünya giremez oraya. Allah de kalbim dünya giremesin. Allah te, Allah te. Asr al wadisi, domanu bide. Damet siddik wa nuktu, halele gide. Dozladın alvarlar, düşman senin. Yine kötü seçildi biri. balın ağlarlar düşman senin niye kötü Seçeriz bir gün bu var o gelen cana kıyamam bu dünyada kimde bağrı elmeden inşallah da kalbim Ölmeden ince Allah di. Ram dünyayı. Ölümün zaman geleceği belli değil. Ölmeden ince Allah di kalbim. Kalbim. Kalbim Allah di. Açarız bir gün elveda bayrağı açarız bir gün biz de buradan gideriz bir gün ama giderken elveda bayrağı açtığımızda ölüm kapısından içeri girdiğimizde iki yol çıkacak biri ateş biri cennet biri nar biri nur ben bu halimle hangisinden gireceğim Öldükten sonra artık irade yok. Karar verebilmek yok. Şurada bir iki rekat namaz kılayım da dua edeyim. Salih bir amel işleyeyim de... ...cennete doğru gideyim diyebilmek imkanı yok. Ben bu halimle... ...dünyanın telaşlarında Rabbimi unutmuş halimle... <gülüyor> Hangisinden gireceğim? Hangisinden? Hangisinden? Neden indim ben bu okçular tepesinden? Ne vardı indiğim yerde? Neyi bulabildim? Ben bir şey bulamadım. Bulan varsa söylesin. Söylesin. Allah'ım, seni seviyorum. Dediğim zaman aldığım hazzı, dünyanın hiçbir şeyinde bulamadım. Neden indim sanki bu dünya meydanına? Süsüne büsüne neden? Neden indim uçuklar tepesinden? Ne vardı sanki? Sadece sözümde duracaktım. Eles meclisinde ruhlar aleminde verdiğim sözümde duracaktım. Evet Rabbim. Söz. Sen ne dersen onu yapacağım söz. Senin sevmediğin şeylerden kaçacağım söz. Seni anacağım. Hayatımı seninle geçireceğim söz. Söz. Ne oldu, ne oldu bu sözümüze, ne oldu? Hani yalansız, ivatsız, garatsız bir hayat yaşayacaktık hani, sözümüzde sadık olacaktık hani. Seni seviyorum deyince gerçekten sevginin gereği neyse onu yapacaktık hani. Hani söyleyin, Allah aşkına söyleyin. Hac farz olmamıştı henüz. Zekat farz olmamıştı henüz. Oruç farz olmamıştı henüz. Namaz farz olmamıştı henüz. Kur'an vahyolulmamıştı henüz. Son mükemmel din İslam henüz bildirilmemişti yeryüzündeki insanlara. İslam gelecekti ama ondan önce bir şeyin gelmesi lazımdı. Eminliğin, doğruluğun Yalansızın, dürüsün, hilesizliğin sadakatin gelmesi lazımdı. O yüzden İslam'dan önce Allah Muhammedül Emin'i yarattı. Küçük bir bebekti daha. Süt annesi Halime'den süt emerken bile kardeşlerinin hakkını koruyor, onlara haksızlık etmiyordu. Benim olsun. Bütün sütler benim olsun demiyordu Kardeşleriyle paylaşıyordu Daha bir küçük bebekken Hakka ve hukuka riayet ediyordu Çocukluğunda da öyleydi Delikanlılığında da öyle Bütün Mekke ona güveniyordu Bütün müşrikler Hiçbiri birbirine güvenmezken Herkes bir tek ona güveniyordu Bir tek ona Allah Muhammedül Emini yarattı, emindi. İslam gelmeden önce eminlik vardı, yalansız, riyasız, ivasız, garasız. İslam Muhammedül Eminin dudaklarında ilan edildi. <Gülüyor> Namaz kılıyor ama he yalan söylüyor. Dedirtmeyecektik. İslam şimdi layıkıyla ile yaşanmıyor. nasıl yaşanabilir ki nasıl olabilir ki söz vermiştik her şeyden önce ve Resulullah ilan etmişti bütün bir cihana yalanın girdiği yerden iman çıkar diye ferman etmişti hani yalansız ibasız, garasız bir hayat yaşayacaktık o zaman o zaman yaşadığımız İslamiyete İslam denecekti ne oldu bize 6 O da Resulullah Bin kişiyle yürüdü. Daha Uhud meydanına gelmeden 300'ü geri döndü, ihanet etti. 700 kişi kaldılar. 700 kişiyle oraya gitti Resulullah. Ama önce her şeyden önce 50 kişiyi seçti ve okçular tepesine yerleştirdi. Okçular tepesinde sözüne sadık sözünde duran insanlar lazımdı. Uğut meydanındaki Müslümanların rahat bir hayat yaşayabilmeleri için bu savaş olabilir. Zaten dünyanın her şeyi bir savaş değil mi? <gülüyor> Kazandığımız rızık için dükkanlarımızı açarken bile ne yapıyorsun deyince bir ekmek kavgası demiyor mu herkes? <gülüyor> Uhud meydanında güvenli bir ortam için okçular tepesinde 50 kişi lazımdı. ...söz almıştı Resulullah onlardan... ...sözlerinde dursalardı... ...Uhud Meydanı'nda... ...mutlu bir hayat olacaktı... ...söyleyin bana... ...şimdi yaşadığımız şehirlerde... ...kaç kişi lazım... ...sokaklarında... ...caddelerinde, çarşılarında, dükkanlarında, evlerinde... ...mutlu bir hayat için... ...bu şehirde... ...Ankara'da, Konya'mızda... ...bir başka ülkede... ...kaç okçu lazım... sözüne güvenilir. Doğru söylemeyen herkesin emin olduğu kaç okçu lazım? Hani söz vermiştik. Kendimize değil kardeşlerimizi insanlığı düşünecektik hani. İslamiyet bütün insanlığı düşünmekti. Çünkü biz bir kavme gelen bir peygamberin ümmeti değil. Bütün insanlığa, alemlere gelen bir peygamberin ümmetiydik ya hani ne oldu bize? <gülüyor> ne oldu? <gülüyor> hani söz vermiştik. Anne nereye gidiyorsun? Doktora gidiyorum oğlum sen evde kalacaksın. Anne beni de götür sana iğne vururlar oğlum sen evde kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yalanın girdiği yerde iman olmaz. Nasıl çocuk sana güvenecekti? Mutlu bir hayatı yavrumla beraber nasıl yaşayacaktın? Sana olan güvenini kaybettin. Emin kişiliğini kaybettin. Evimde İslam yaşansın istiyorum. Çocuklarım... Namaz kılsınlar istiyorum İşte şöyle olsunlar iyi insan olsunlar istiyorum Peki neden yalanla büyüttün Neden Neden doğru olmadın onlara karşı Neredeydin bey İşlerim çoktu Çok yoğun işlerim vardı O yüzden Neden öyle diyorsun Doğruyu söyle Arkadaşlarıma takıldım Dalmışım geç kaldım de Ne çıkar bunda? Yuvanın saadetini istiyorsan, <gülüyor> bu küçücük bir şey canım ne olmaz? Ne olmazlarla şimdi kardeşler bile kardeşlerine güvenemez oldu, eşler eşlere güvenemez oldu, boşanmalar mahkeme kapılarında sayısı gün be gün artar oldu. Mutluluğu kaybettik, saadetimizi. Hani söz vermişti, hani söz. birbirimize güvenecektik. Güvenecektik. Hı. Yavruna Süphanek'i öğretmeden önce yalan söylememeyi öğret. <gülüyor> Namaz kılıyor ama yalan söylüyor. Namaz kılıyor ama hile yapıyor. Dedirtmeyecektik hani. Yine verdik ama. Dünyadan bir şeyler olur versin diye. <gülüyor> Size <gülüyor> bir yaşanmış hikaye anlatmak istiyorum. bir geyik vardı bir geyik bir avcı onu avlamıştı onu bağladı avcı belli ki avlanırken çok yorulmuştu avını bağladı ve yanında uyuyup kalıverdi avcı uyuyor geyikse bağlanmış bir şekilde boynu müküktürüyordu O arada oradan kim geçti biliyor musunuz? Kim geçti? Alemlere rahmet. Muhammed aleyhisselam geçti. Alemlere rahmet. Sadece insanlara, cinlere değil. Sadece hayvanlara, çiçeklere, bitkilere değil. Sadece yıldızlara, güneşe, aya değil. Alemlere rahmet peygamber. Hacılar, bu sene hacca gidiyor musunuz? Unutmayın, okudunuz mu kitaplarda? Anlattılar mı size hocalar? İhrama girdiğinizde, bir ağaçtan yaprak bile koparamazsınız. Adına cinayet der İslam. O peygamber, yapraklara bile rahmetti. Alemlere rahmet, peygamber geçiyordu. Geyik onu görüverince Dile geldi. Sakın geyik dile gelir mi?'' demeyin bana. Demeyesiniz ha. Büyükler biliyordur ama... Ey Ankara'nın küçük çocukları, küçük yavrucaklere... Taşlar bile dile geldi Mekke'de. Onu görünce... Cebeli Nur'dan, Nurdan'dan vahiy geldiğinde... Endişe ve telaşla aşağıya doğru inen... Nereye baksa Cebrail'i görüyordu o anda... hızla öylesine ürpermişti ki o dik yamaçtan Nur aşağıya doğru inerken ayaklarının dokunduğu taşlar ve selamu aleyke ya Resulallah diyorlardı. Taşlar dile gelir de geyik dile gelmez mi? Yetiş ya Resulallah, yetiş! Yavrularımı emziremeden bu avcı beni avladı Yavrularım aç, yetiş ya Resulallah. Siz de hiç dile geldiniz mi? Şuracıktan alemlere rahmet olan peygamber geçi verse. Alemlere rahmet peygamber. Sokağınızın ucundan geçi verse. Veya buradan geçiverse. Ses de dile gelir misiniz? Yetiş ya Resulullah, yetiş. Evlatlarımız iman aşındılar. Onları imanla doyuramadık. Aç kaldılar. Yetiş ya Resulullah, yetiş. Dünya bizi avladı, avuna düştük. Yetiş ya Nebi Allah Resulullah Geyin bu feryadını duyunca Geyin yanına kadar geldi Başını okşadı Ya Resulullah İzin ver Şu avcı beni bıraksın Gideyim Yavrucuklarımı emzireyim Söz yavrularım emzirdikten Onların karınlarını doyurduktan sonra Söz ya Resulallah Tekrar geri geleceğim Söz verdi geyik O arada avcı uyandı Yanı başında Resulallah'ı görünce Bir ebiyanta ımmı ya Resulallah Buyurun bir emriniz mi vardı Ey avcı kardeş Bu geyiği salıver gitsin Ben kefilim tekrar gelecek Avcı ne bilsin Geyik onun arasındaki konuşmayı Ama Resulullah'ın hisseğidir Elbette dedi Bırakıverdi geyiği Geyik seke seke koştu Dağ başlarında Yavrucuklarının yanına gitti Onları emzirdi Bir hayvandı Kaçabilirdi Yavrularını alıp gidebilirdi Gitmedi, Söz vermişti Resulullah'a. Gereğin de da başlarından sekesek. Koştu geldi. Koştu geldi avcının. Yanı başına boynunu uzattı. Sözünde durmuştu. Bir geyik. Avcı geyin bu tavrını, bu halini, davranışını görünce merhamete geldi. azat etti bırakıverdi bir insan böylesine şefkatli olabiliyor ya Allah'ın şefkati yeryüzünün en şefkatlileri annelerdir yeryüzünün şefkat kahramanlarıdır onlar annelerin şefkati bile Allah'ın şefkatinin yanında denizdeki okyanustaki bir köpük kadar değildir Biz sözümüzde dursak Dünyanın dertleri belaları musibetleri ne ki Allah bizi azat edecek Azat edecekti Ama biz sözümüzü bıraktık Neye bıraktık Aman Allah'ım aşağıda eğlenceler var Aman Allah'ım, herkes bir şey alıyor bu dünyadan. Aman Allah'ım ben burada niye duruyorum? Yine çıkarım canım, yine çıkarım. Sözümde yine dururum. Biraz da dünyalıklar benim olmalı. Evet, benim olmalı, benim olmalı. Bana da araba verin, bana da bir ev verin. Bana da elbiselerden verin, bana da şu dünyalıklardan verin. Bana da... Ben yine sözümde dururum. Biraz ben... Bunlar da benim ihtiyacım. Bunları da almalıyım. Bunları da yapmalıyım. Yapmalıyım. <gülüyor> yapmalıyım derken bir gün tahta arabanın içinde kabristan'a götürüverirler bizi. Hani tekrar çıkacaktık? Ah, dünya öyle oyunlar eder ki birindin miydi? Bir daha okçular tepesine dönmen zordur. Zordur Çok zordur hem de Eğer Sevgiden yoksunsak Ki yoksunuz Çok ihtiyacımız var sevgiye Hey Evlatlara büyümüş anneler ve babalar Oğlumuz kızımız büyüdü artık demeyin. Onları sevmeye devam edin. İnsanların sevgiye ihtiyacı vardır. En çok sevgiye. Ey eşler. Gerçek sevgiyi gösterin birbirinize. Gerçek sevgi. O ise gözlerinizdir. Sevgiye ihtiyacı var insanların. Sevgiye. ''Evlatlarım kocaman adam oldu, saçı sakalı ağrıdı.'' demeyin. Onları sevin, okşayın. Ey anneler, babalar. Sizi bile birisi sevip okşasa ne kadar hoşunuza gider, değil mi? Ey torunlar. Dedelerinizi, nenelerinizi okşayın, sevin. Onların da sevgiye ihtiyacı var. Gerçek sevgi. Ama sevginin olabilmesi için... ...sadakat lazımdır. Sadakatin olmadığı yerde... ...aşk da olmaz... ...davada... ...hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey. Bir dakika nereye gidiyorsunuz beyefendi? Ee, çıkıyordum. İnsan hiç olmazsa sonuna kadar bekler. Bunca emeklerle buraya gelmişiz. Ama arkadaşlar... Galiba başaramadık. Hayır canım estağfurullah. Canlarını sıktık galiba. Yok canım estağfurullah. Kapatın şu perdeyi. Hayır hayır Bitirelim. lütfen. Bu kadar yeter abi size. Abi benim yüzümden bu kadar insan muadır. Lütfen kapatın dedim size. Abi lütfen. Lütfen. Lütfen abi bu kadar insan muadır olmasın. olmasın benim yüzümden. Yanınıza gelebilir miyim? Buyurun gelin. Öncelikle programınızı böldüğüm için özür diliyorum ama Nasıl söyleyeceğim Anlattığınız konuları dinledikçe yerin dibine geçtim Sanki hepsini bana söylüyordunuz Ben Eşine de, işine de, aşına da sadık olamamış biriyim Hele o Geyik misalini verdiniz kadar bile olamadım diye düşündüm kendi kendime. Sanki karanlıkta bütün gözler bana bakıyordu. Dayanamadım o yüzden çıkmak istedim. baksadım programınızı bölmek değildi. Hem gerçekten çok güzel. Lütfen. Söyleyecek çok şey var ama... Sanırım bu hepsini anlatır. Girişte bir zarf vermiştiniz. Program bitmeden açmayın diye de üstüne yazmışsınız. Açtınız mı yoksa? آل‌عسر. خیلی غمگین بودم، خیلی غمگین Demek همچنین. دمک اخترنیزی. اونا چقدر گفتیم؟ چقدر؟ دوستان با من صحبت می‌کردند. نه، نه، نه. نه، نه، نه. نه، نه، نه. نه، نه، نه. نه، نه، نه. نه، نه، نه. نه، نه، نه. نه، نه، نه. نه، نه، Aman Allah'ım. Demek نه. نه، نه، Arkadaşım size onu verirken girerken, size güvendiği için verdi. Bir emanetti o. Demek açtınız ha. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Güvensizlik buraya kadar mı girdi? Hı. Dostum. Hı. Başka bir şey için çıktığınızı sanmıştım. Demek bunun içinde kusura bakmayın. Estağfurullah. Ama eğer karşınıza bir daha böyle bir zarf çıkarsa lütfen açmayın. Tamam. Sadece, sadece böyle bir kağıt parçası değil. Evinizde, işinizde, arkadaşlarınızın arasında kim bilir ne çeşit zarflar çıkacak. Bırakın güvensinler sizi. Güven duysunlar Size bir şey emanet edildiğinde Güvensinler size Eşiniz güvensin En küçük bir yalan bile giremezsin Eşinize güven verin Korkmayın Doğru söylemekle hiçbir kötülük gelmez Yuvam yıkılır mı acaba diye endişeye düşmeyin Size güvenmezlerse yıkılır Çocuklarımıza Arkadaşlarınıza, müşterilerinize karşı Hayatınızın her safhasında Heh. Ama bir kere oldu Neyse. Bir daha olmamalı değil mi? Söz. Söz Söz Eyvallah Peki Devam edelim öyleyse Eyvallah Devam edelim Mecnun'un sadakati olmasaydı Destanını kimse yazmayacaktı. Kimsenin Mecnun'dan haberi bile olmayacaktı. Haberi olunmayan, nice seviyorum diyen sadık olmayanlar gelip geçti bu dünyadan. Herkesin bir sevdası oldu. Ama sevdasında sadık olanların destanını yazdı insanlık. Çünkü doğrusu buydu. Mecnun çöllere düştü. Aslında fakir birisi değildi Mecnun. Bir beyoğluydu Kays. Söyleyin bana şimdi. Söyleyin. Mecnun aşkı için çöllere düşer mi? Düşer. Açlığa katlanır mı? Katlanır. Hastalıklar gelse bu yüzden katlanır mı? Aşkından verem olsa of der mi? Demez. Neyi söyler o? Aa çok mısın Mecnun ne oldu sana? Leyla Bugün aç mısın Mecnun Leyla Hani evinde bir şeyler yok Mecnun Leyla Aşkında sadık. Karşına ne çıkarsa çıksın Leyla diyor. <gülüyor> Leyla <gülüyor> Ya senin Leyla'an söylesene. Seviyorum diyorsun. Her kişinin bir Leylası vardır. Kimilerinin Leylası börektir, çörektir, pastadır. Kimilerinin Leylası takıdır, boncuktur, gümüştür, altındır. Kimilerinin Leylası Allah'tır, peygamberdir. Seviyorum dediğinde mecnun olabildin mi? Söyle bana. Aç mısın? Niye ağlıyorsun? Çok fakir kaldım. Başıma hastalıklar geldi, neler geldi. Mecnun ne cevap verirdi? Aç mısın? Ah dertlere düşmüşsün komşu. Leyla. Leyla. Leyla. Ama 2000'li yıllarda sadakati ve aşkı konuşmak çok zor. Çünkü dünya Mecnunlarını kaybetti. Kaos var diyorlar. Çünkü Mecnunlar yok. Meşhurlar olsaydı kaos olmayacaktı. Leyla'ların ve meşhurların dünyası şimdi midelerin ve çekilişlerin, kampanyaların dünyası oldu. Gelin sadaketi konuşalım sizinle ama 2000'li yıllarda değil, Uhud'da konuşalım. Buyurun. Burası Uhud Acıların Israpların mekanı Uhud burası Neler yaşanmadı ki Uhud'u Bir başka yaşayalım Bir başka Hepimizin bir Uhud'u vardır Yaşadığımız mekanlar Meydanlar bir Uhud'dur Dünya bizim için Bir Uhud'dur Uhud'u yaşayalım Neresinden başlayalım? Neresinden Uhud'un? O kadar çok şey var ki Uhud'da. Neresinden başlayalım? İsterseniz Hamza'dan mı başlayalım? Hamza'dan. Şehit Hamza. Şehitlerin efendisi Hamza. Seyyidü'ş-Şuhada Hamza radıyallahu anh. Vücudu parçalandı. Şiğerleri söküldü Kalbini çıkardı Hint Ve o Hint O kinle Hamza'nın kalbini dişleri arasına alarak çiğnedi Ama Mekke'nin fetih gününde Hamza'nın kalbini dişleri arasında çiğneyen Hint Mekke'nin fetih günü Müslüman oldu İslam'dır bu İslamdır. Düşmanlarını bile alıp cennete taşıyan dindir bu. O yüzden Müslümanlar hiç kimseye kin beslemezler. Çünkü hangi düşmanın ne zaman hadi olan Allah tarafından hidayet edip cennete gireceğini bilemeyiz. O yüzden kimseye kin tutmayan İslamdır bu. Uğuttur burası. Resulullah'ı o kadar üzmüştü ama Hint Müslüman oldu. Neresinden söz edelim? Hangisinden? Nereden? Sa'd bin Ebi Vakkas'tan bin ok bir çantaya iki çantaya sığar mı? Bin ok nereden geldi bu oklar? İslam'dır bu ok. meleklere iman eder Allah'ın yardımına iman eder hiçbir şey yokken Allah'ın yardımının nasıl ineceğine iman etmektir İslam hiçbir şey yokken Allah'ın yardımıyla her şeyin olacağına inanmaktır İslam bin oksadın eline nereden geldi delikanlı nasıl geldi gökten böyle maddeye dönüşerek bir şeyler inebilir mi Allah ol deyince oldurandır, iner. Ol deyince oldurandır. Ya Abdullah bin Cahş, Abdullah bin Cahş'ı konuşalım istersen. Bana bir hurma da alıverelim. Abdullah bin Cahş'ın elinden kalıcı düşünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Cahşa bir hurma dalı uzattı. Al bununla çarpış dedi. Al bununla çarpış. <gülüyor> hurma dalı bir anda kılıçı aldı verdi. Al delikanlım uzat ellerini. İman Resulullah'a inanmaktır. Uzat ellerini de. Hadi genç kız. Sen uzat ellerinde, bu senin ellerinde bir bilgisayar olsun, tuşlarına bas. Hadi, hadi, inan buna, hadi inan. Bilgisayarın tuşlarına basmaya başla da, hadi cehaletten kurtulalım. Hadi oku ne olur, hadi. Bugün çektiğimiz acıların hem büyük tarafı, çoğunluğu cehaletten. Hadi oku, hadi uzat ellerini, hadi okçular tebesi boş. İmanla, elimle, aşkla çıkılabilir buraya. Hadi al bunun ellerine, inan Resulullah'a. Mucizelerle dolu peygambere. Hadi. Hadi. Benim parmaklarımda böyle marifetler olur mu deme. Sadece inan. Eğer inanıyorsanız en güçlü seçseniz. Sadece inan. Sadece inanmak. Hepsi bu kadar. Oh! Herkesin ellerinde neler var? Senin elinde inançı var. Allah! İnanıyorsanız en güçlü sizsiniz diyorum. Hadi uzat ellerini. O zat delikanlı genç kız. Okçular tepesinde hurmadanı seni bekliyor. Hadi. Neresinden söz ederim Uhud'un? Hangi tarafından başlayalım? Neresine doğru yürüyelim ha? Yoksa Abdullah bin Caş gibi gençler hurma dalına uzanırken ben de ellerimi uzatıp Allah'a Ya Rabbi mahşer günü bizi diriltirken ne olur Allah'ım benim günahlara batırdığım ağzalarımı bu dünyada bırak. Ağzalarımı yeniden yaratma günahlara düştüm. Onlar her biri dile gelip günahlarımı söyleyeceklermiş. Ağzalarımı dünyada bırak. Sadece kalbimi, o kalbimin de sadece sana olan aşkımla bir katresini yarat Allah'ım. Yoksa, yoksa Uhud'da Musab gibi... Ya Resulallah Senin bize bıraktığın emaneti koruyamadık Senin yüzüne nasıl bakarız deyim 2000'li yıllarda kara asfaltlara mı gömelim yüzünüzü? <gülüyor> Uhud acılar İslam tarihçileri Uhud'da neden bu acı Nedir bundaki hikmet diye Düşünmüşler Hepsinin vardığı bir nokta var Bir kol ibadetleriyle Allah'a bir yere kadar yaklaşabilir Ama Allah'a Çok yakın olmak isteyenler için Dertler ve acılar Lazımdır Öyle gider Hani Hasta olan birisinin Doktorun bıçağına ameliyata razı olması gibi. Beni ameliyata bir an evvel kurtulayım dercesine. Acıların ve ızdırapların içinde. Çıkmaz sokak zannettiğimiz yerlerde çıkmaz vardır. Bir, bir çıkar yol vardır orada. Orada. Ta Allah'a uzanan. Uhud'da acılar bu yüzdendir. Selam sana ey dertli. Selam sana ey hasta. Selam sana ey ızdıraplar içinde kıvranan. Selam sana ey gençler. Ha bizde bile ne dertler var diyorsunuz ha. Bu yaşınızda öyle mi? Selam size. Allah'a yaklaşıyorsunuz. Kim bilir ne kadar yaklaştınız. Farkındaysanız eğer. Eğer dertlerinizin içinde alnınızı secdeye koyarsanız Allah'a yakını nasıl ısınacaksınız biliyor musunuz? Ellerinizi kaldırdığınızda sanki ellerinizden tutuyordur o. Hiç denediniz mi? Bütün yüreğinizle ellerinizi kaldırmak. Aklınızla değil ezberlediğiniz ve sadece ezberinizden okuyup dudaklarınızın kıpırdadığı dualarla değil. Ta yüreğinizle dua edip ellerinizle yüreğinizle kaldırdığınızda yedi kudretiyle kudreteliyle sizi tuttuğunu hissetmediniz mi hiç? Allah'a yakınlı, Allah'a nasıl yakınlı? Selam, selam dertlere, ey yazda selam, ey dertte selam, merhaba, merhaba hoş geldin. İyi ki geldin. Senin Allah deyişinle bizim Allah değişimiz çok farklıdır. Merhaba ey dertli. Merhaba. Dünyanın ihanetleriyle, acı ve ızdıraplarıyla kıvranan merhaba. Sakın inme. Sakın bu dertleri ben nasıl çekeyim burada diye. Sakın dünyaya inmeye kalkma. Bırak seni melekler tedavi isterim. Yapman gerekeni yap tabii. Doktora gitmen gidiyor. gerekiyorsa git. Üzerine farzdır. Yapman gerekenleri yap sadece. Sonra bırak. Ama okçular tepesini terk etme. Bazen... ...görme özürlü kardeşlerimiz... ...göz yaşı gecelerine katılıyorlar. Düşünüyorum. Acaba onlar mı? Onlar mı daha sağlıklı yoksa biz mi? Allah'ın vaadi var. Resulullah müjdeliyor. Görme özürlüler. Cennette Resulullah'ı ve Allah'ın cemalini doyasıya göreceklermiş. Ne büyük müjde bu. Orada Allah'ı göremeyince, Resulullah'ı göremezsek eğer feryat etmeyecek miyiz? Keşke şu kısacık dünya hayatında... hiç taşı, toprağı hiçbir şey görmeseydik de, Resulullah'ı görseydik, Allah'ın cemalini görseydik de. hangisi tercihimizdir? Hangisi? Okçular tepesine, birilerinin çıkması lazım. Ohut burası. Ohut. Boş mu kalacak burası? Acılar ve ızdıraplar içinde bütün insanlık inliyor. Ama en büyük acısı kalp hastalığı. Evet. Gönlümüz gönül hastalığı yani. Gönlümüz hastalanmış. Tarih boyunca şu okçular tepesinden kimler gelip geçti? Kimler? Kimler gelip geçmedi ki? ha Emin kişiler Kardeşleri ve insanlık için Doğru olanlar Sadık olanlar Öyle değil mi? Kimler gelip geçmedi ki? Okçular tepesi hep duruyor Uhud'da Şimdi giderseniz eğer Medine'ye yolunuz düşerse Lütfen yolunuzu düşürün oraya Resulullah'ın yanına gidin Onu ziyaret edin. da gidin. Gitmediniz mi yoksa daha hiç? Hiç gitmedeniz mi? Gidenlere sorun öyleyse. Nasıl bir yerse gidenlere sorun. Bu alemden başka bir aleme geçiştir. Sulağın yanı başında hissettiklerinizi hiçbir yerde hissetmenizin imkanı yoktur. Gidin okçu tepesine çıkın. Okçular tepesi hala duruyor Yeryüzünün Her tarafında Tarihe uzanalım isterseniz ha Tarihe uzanalım Ne derseniz Okçular tepesi her yanda Her zaman dünyada oldu Her yerde oldu Sözünde duranlar Kardeşlerini gözetleyenler Bak bak Anlasana Bak orada Bak orada bir genç var. Hadi kollasana onu. Hey genç! Bak! Ardından sana doğru bir saldırı imanına, ahlakına, her şeyine. Dikkat et genç kız! Dikkat et delikanlı! Okçular tepesinde bunu kim söyleyecek? Kim okçular tepesinde duracak? <gülüyor> Talip Beyince hep oldu. Okçular tepesinde hep duranlar oldu. Kardeşleri için.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 Kardeşleri için Cihan Sultanları gelip geçti tarih boyunca Cihan Sultanları Kardeşleri için insanlık için Kardeşlerine kimse zulmedemesin diye Sadece kardeşlerine değil Bütün yeryüzündeki Mazlum ve zulüm gören insanlar Güven içinde yaşayabilsinler diye Doğruluk adına... Hakikat adına... Okçular tepesine çıktılar... Okçular tepesinde durdular... Ölene dek... Ebede dek... İnmediler oradan... Onlar için... Onlar için... Fatihler... Yavuzlar... Ölene dek... Ebede dek... Kendilerini değil... Kardeşlerini... Ve insanlığı düşünerek Yavuz Sultan Selim Han Yaşadığı dönemde Yeryüzünde ondan daha güçlü Bir sultan yoktu Öylesine bir hakimiyet kurmuştu ki yeryüzünde Bir gün Mısır'a gittiğinde Orada küpe takan Erkekler gördü Bunlar ne böyle dedi. Bunlar köledirler efendim. Kölelik işareti olarak küpe takıyorlar. Bana da bir çift küpe getirin dedi. Onlar insanların kölesi ise ben de Allah'ın kölesiyim diyordu. Kardeşleri için. Sultandı. Ama Allah'ın kölesi bir sultan. Hiç kimse kimseye zulmedemez oldu. Her yerdeki kaosları ve kavgaları sona erdirdi. Okçular Tepesi'nde ölene dek tam 8 yıl kaldı. 8 yıl içinde kendini feda etti. Evine sadece 2 kere gitti. Sadece Okçular Tepesi'nde insanlığa güven veren sadece cihan sultanları mıydı? ...bir de gönül sultanları vardı. Onlarla da bir başka güveni yaşadı insanlık. Yunus Emre'ler, Taptıklar, Somuncu Babalar, Geyikli Babalar, Hacı Bayramı Veliler, Mevlana'lar. Onları da gönüllerin mutmainliği için... Kalpler, şeytanın zulmünden, nefsin hilelerinden kurtulsun diye kardeşleri için, bütün insanlık için yaşadılar. Öyle değil mi? Konya'mızda Şebi Aruz Mevlana Haftası yaşadık. Japonya'dan Amerika'ya, İtalya'dan dünyanın diğer ülkelerine kadar. Müslüman... Veya gayrimüslim Ona olan güvenlerinden geldiler Onun gönlü güven veriyordu Doğruyu söylüyordu Aşk doluydu Her insan aşkı arar Aşk burada diyordu O insanların da kalplerini Sahte sevgilerden kurtararak Şeytanın ve nefislerin zulmünden koruyarak Okçular tepesinde Kardeşleri ve insanları için yaşadılar. insanlar için. Rahman'ın kulları için yaşadılar. Evlanayla ne güzeldi değil mi? Eyvallah. Şimdi yeryüzünün diğer İslam ülkelerinde olan bazı kardeşlerimiz bizi bu tavrımızı bu halimizi görünce bu da ne böyle Allah'tan başkaya mı eğiliyorsunuz? sanıyorlar. Ha! Eyvallah. Allah'ım benim başım yoluna kurban olsun. Ey kardeşim eyvallah. Karşında duran kardeşinin başı Allah yoluna adanmıştır bilesin. Eyvallah. Ne güzeldi bu insanlarla yaşamak değil mi? Ne güzel. Hadi gidelim. Konya'mızda Mevlana yaşıyor. Hadi şuradan otobüsler kaldıralım. Beraber onun sohbetine katılmak ister misiniz desem, biriniz durmazsınız, gelirsiniz. Mevlana yokken bile, sadece hatırasını bile ziyarete binlerce insan geliyor. Hadi gidelim. Egembe're nasıl aşık olunurmuş? Hadi bir yaşayalım soralım. Sen göklerin Ahmedi'ne nasıl sevdalandın, ya Mevlana? Ne güzeldi. Mevlana Şemsle, Şemsle beraber yaşamış, herkesi terk etmiş. Neden? Çünkü Allah'a hürce konuşabilecek bir dost bulmuş. O yüzden Şems'i seçmiş. Şems'le Hürce konuşabiliyor. Kimse yanlış anlamıyor. Şems onu yanlış anlamıyor. Hürce Rabbini konuşuyor. Herkese konuşuyor, konuşuyor. Sohbet ediyor. O sohbetlerde gelişiyor Mevlana. Aşkı zirvelere çıkıyor. Şimdi sekiz asırdır o aşk insanlığı yakıyor. Onunla ne güzelmiş. Görmedik biz. Biz... Doğarken Resulullah'a hasret doğduk. Ona aşık olmuş, gerçek aşıklara da hasret doğduk biz. Sadece hatıraları bile Konya'mızı güzelleştiriyor. Kim bilir Hacı Bayram'ın da hatıraları buraya ne güzel renkler katıyordu değil mi? Konya'mızın her mahallesinde, her sokağında bir Mevlana... Bir giderseniz adı Sadettin Konevi olur, bir giderseniz Şems olur, bir giderseniz Ateşmaz Veli olur. Hepsi birer peygamber aşı, Mevlana Her sokağın başında, her köşesinde bir türbe vardır. Eğer kendileri olsaydı ne güzel olacaktı. Şimdi okçular tepesi boş kaldı. Çalın Mevlana'sı olmayacak mısın delikanlı? Hadi. Çalın Hacı Bayramı sen ol. Hadi. Mevlana'yı yetiştiren annesi mümine hatun sen ol. Hadi sen ol bir mümine hatun. Hadi. Şurası boş kalmasın ha. Güzelliklerin ne olduğunu anlayamaz olduk. Kavrayamaz olduk. Suyu ateş zannediyoruz, ateşi su zannediyoruz. Hani diyor ya Mevlana, Ya Rabbi bize suya ateş, ateşi su olarak göstermedi. Boş kaldı şimdi. Avunuyoruz mesnevisiyle. Avunuyoruz divanı kebiriyle. Bu nasıl bir adammış yahu. Bu nasıl bir aşkmış böyle diye. Hatırası bile bizi sarhoş ediyor. Kimse çıkmayacak mı? Burası böyle boş mu kalacak Bir kişi iki kişi yetmez. O kuşağı tepesinde insanlığın nüfusu çoğaldı. Bu kadar kalabalıklara yetmez artık. Hadi sen, hadi sen. <gülüyor> Melekler, Allah ve Resulünden söz ediyoruz diye... Peygamberimizin adını söyleyince selavatlar getiriyorlar. Onları alıp Medine'ye haber vermeye mi geldiniz? Ne olur biraz sabredin. Okçular tepesi şu an boş. Eğer haber verirseniz yine mi okçular tepesini terk ettiler? Yine mi benim sözümü dinlemediler diye üzülür sonra? Belki çağırdık herkesi. Belki okçular tepesine birkaç çıkan olur. Melekler ne olur biraz sabredin. O özlemle, o hasretle geldik. Belki birileri çıkar diye. Öyle boş mu kalacak bilmem. Öyle boş mu kalacak bilmem. Çıkacak birileri yok mu Bilmem. Buradan ben no onu iki defa mı söylüyorum, bir defamız söylüyorum, hep karıştırıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> o selamunaleyküm abi. aleyküm selam, aleyküm selam. Düşmem, düşmem merak etme. <gülüyor> Haydi düşersin. Temel Dikkat sağlam. Eee sen işine bak. Ben şurada iki dakika hayır. kestireceğim abi. Orada mı? O eser, şöyle kenarında. Hayır hayır, hayır hayır Oraya gelme gel. Hayır, hayır gelme. Abicim bir dakika ya. Bir başka yerde git. Hayır. Allah Allah. Tapulu mı ya? Hayır hayır ya? değil ama. Lütfen oraya O zaman bir et, et de. Lütfen. Hayır dil. hayır. Allah Allah.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 Ama yüreğim yanıyor. Baksana. Biraz önce... Selam verdin değil mi? Verdim abicim selam. Her zaman veririm selamı. Ama Allah'ın selamıydı. E abi Allah'ın selamı olacak. Selam Allah'ın selamı değil mi? E o zaman niye soruyor? Sen böyle hep Allah der misin? Hehehehe Sen bizi böyle Yarım dünya sallanır görünce Herhalde hepten kayık zannettin Herhalde deriz Allah diye Biz Allah dedikmi Yedi mahalle titrer ve de dinler Bak Dine Hehehehe Ye! Allah'a. Nasıl? Sen her zaman Allah der misin? Özellikle "Fahrullah" da derim abi. Ne olursun böyle deme. Böyle söyleme ne olur. Nara atmak için Veyahut dertlendiğin zaman, başın dara düştüğü zaman öyle mi? Hayır hayır lütfen sus. Lata, ozla, menata tapar gibi tapma. İşine geldiği zaman, dara düştüğün zaman Allah diyeceksin. Ama diğer zamanlarda keyfince yaşayacaksın öyle mi? Hayır hayır. Hayır sen o güzel Allah'ı, her şeyi yaratan, her şeye kadir olan Allah'ı tanımıyorsun. ah dostum bebi sen dur düşeceksin istersen otur otur bak şimdi söylesene bana şu ellerin var ya hani şu kadeyi kaldıran şişeyi tutan ellerin söyle bana onu kim verdi sana nereden aldın Söylesene bir baksana şu dizaynına. Neleri yapmak için yaratıldığını hiç düşündün mü? İstersen, istersen aklını diyeyim ama şu an aklın başında değil. Söyle bana ya götürdüğün dudakların. Söylesene bana. Nereden istersen geç aynanın karşısına geç de bir bak. Seni sana kim verdi bir düşündün mü hiç ha? Sen şimdi şu an bizi işiten, şu an bizi gören Allah'ın seni yarattığını bilmiyor musun? Ve onun yarattığı bu halini ne hale getirdin? Ya gönlün söylesene bana, altı cihet, kuzey, güney, doğu, batı, hiçbir yere sığmayan. O gönlün efkarlandığında, dertlendiğinde tanıdığın gönlün. Ağlıyorsun ha. Ya, ağlarım ya. Hem sen sordun. Bir de ben sorayım. Neyi soracaksın? Şimdiye kadar neredeydiniz ha? Şimdiye kadar neredeydiniz? Niye hiç anlatmadınız? Niye hiç anlatmadınız? Yanımdan geçerken yüzünüzü buluşturup geçiriyorsunuz. Hiç mi aklınıza gelmedi? Hiç mi aklınıza gelmedi? Neredeydiniz? Neredeydiniz bugüne kadar? Neden anlatmadınız? Neden ateşe bir gitsin? Tostum. Suç bizim, hata bizim. Gel, hadi gel. Beraber, şu sana anlatamadığım, şu güzel yere çıkalım seninle. Okçular tepesine. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel ama. Bırak. Hadi. Bırak beni. Hadi gel. Bırak. Gel hadi. Ver, ver o tepenin yanına gelmek. Bak, bak. gelmek için önce temizlenmem lazım. Temizlenmem lazım. Temizlenmem lazım. Temizlenmem lazım. Harama usattım ellerini temizlemen lazım. Sokaklarda, ekranlarda kirlettiğin gözünü temizlemen lazım. Yalanlarla, kıybetme dedikodularla kirlettiğin dudaklarını temizlemen lazım. Baki olan Allah'ı bırakıp... ...fanilere olan aşkla... doldurdun kalbini... çolla çaputta doldurduğun kalbini temizlemen lazım temizlenmem lazım benim temizlenmem lazım hadi melekler gidin artık gidin Resulullah haber salın ne olur ama gelmesin Her göz yaşi gecesinde gel derdim. Bu gece gelmesin. Ona bakacak yüzümüz yok. Böyle elmenekler gelmesin. Çok üzülür sonra halimi görünce. Çok üzülür. <gülüyor> O üzülmesin. Ben ateşlere razı olurum. O üzülmesin yeter ki. Ama benim şefkatli peygamberim... Ben ateşe girersem de üzülür. Ümmetim ateşte yanıyor diye üzülür bu sefer. Seni üzmemek için ne yapmalıyım Efendim? ...gelir mi yine? Dertlerin başını okşamaya gelir mi? Gelsin. Belki okçular tepesine çıkabilecek... ...tertemizler vardır. Onların hatırına belki gelir. Ben yüzümü kapatacağım Musab gibi. Ben yüzümü kapatayım... sap gibi bir güzel insan kumlara yüzünü gömerse ben ne yapmalıyım ha? Yerin dibine mi gömeyim yüzümü? Gel efendim sensiz olmuyor. Gel sensiz olmuyor. Ben Uğud'un toprağına yüzümü gömeyim. Gel. Kalbimiz hasta. Gel, hasta gel Ben yüzümü Uhud'un topraklarına gömdüm gel Sana bakacak yüzüm yok Gel tertemiz olanlar vardır Şu gençlerin aklına gel Kalbim hasta Ey tabim gel ortağım hastayım gel direşmişim söz derde yalan hile nefsim senden düşmüşüm dermansız derde yalan hile nefsim senden nasıl bakacağım ben de canam eddin nur yüzüne nasıl bakacağım ben de canam eddin nur Aslayın tevhid tabibi İnsücinin tek sahibi Ahmet-i Habibi Nasıl bakarım yüzüne Nasıl bakarım yüzüne ben senin Yüzüne bakamam Nur peygamberim Seni hiç göremeyecek miyim ben Yüzüm hep böyle kapalı mı kalacak Başımı kaldırırım sana bakamayacak Gel oğlum sabahı Bakmışım ben çok günaha Aşkıyla bu ağ sabahı Bakmışım ben çok günaha Ne yüzledi Gel bana can Ahmet Nur yüzüne ne yüzledi Ey merhaba can Ahmet Nur yüzüne Aslayın tevhid tabibi İnsü cinin tek sahibi Ahmet'i muhtar habibi Nasıl bakarım yüzüne Affet Allah'ım Günahlarımı ört Allah'ım Başımı kaldırıp onun Kül yüzüne bakabileyim Allah'ım Ben onun yüzüne nasıl bakacağım Hiç bakamayacak mıyım? Göremeyecek miyim? Viram olmuş kalp o dertlidir gönül kocamın. Viram olmuş kalp o dertlidir gönül kocamın. Nasıl böyle varacan Can ı Ahmed'in nur yüzüne? Nasıl böyle varacağın can ahledin nur yüzüne oğlum. Aslayın tevhid tabibi, insücenin tek sahibi. almadım muhtar habibi, nasıl bakarın yüzüne. Nasıl giderim yanına get to your yüzüne? Nasıl giderim yanına the light on yüzüne face? How tevhid tabibi insucinin tek sahibi can't I touch nasıl giderim? on your face? Kendimin yanına nasıl gideceğim ben? Bu sene, Konya'dan bir grupla hacca gideceğiz. Nasıl gideceğiz onun yanına bilmem ki. Hadi söyle delikanlı, sen söyle genç kız. Ey küçük çocuk, sen selam söyle de selamla gideyim. Yüzüm olsun bakmaya Vahşerde Can Ahmet'in Nur yüzüne Nasıl bakarım Nasıl bakacağız yüzüne Sözümüzde duramadık Emanet bırakmıştım Bu emanete sahip Çıkın demiştim Veda otbesinde Tebliğ ettim mi diye Yüz bin ashabını şahit tuttu Şahit ol ya Rab dedi her şeyi anlattım mı insanlara Okçulara dediği gibi Allah'a şahit ol ya Rab dedi Kimse kalmadı İni verdik hepimiz dünya meydanına Okçular tepesinde kimse yok Vurulan vurulana, kalbi ölen ölene kaç sağlam kaldı söyleyin söyleyin bana bir ok ve yay getirin İnsanlar ölüyor, insanlar öldürülüyor. İnsanları kolayca öldürmenin bir yolunu bulmuşlar. Kalplerini öldürmek. Eğer gönül olmazsa insandan geriye ne kalır et ve kemikten başka? Kalplerini öldürmenin de kolay bir yolunu bulmuşlar. ...dünyayı süsleyip püsleyip onların önüne sermek. İnsanlar ölüyor. İnsanlar öldürülüyor. Kalpler yok ediliyor. Kaos bu yüzden yaşanıyor. Hani kalpsiz derler ya. Evet, kalpsizlerle doldu dünya. Sevmesini bilmeyenlerle Hayalini bile kuramıyor insanlar Sevdanın, sevginin Kimse Aşktan söz edemiyor artık Kalplerin dirilmesi için Yeniden kalplerin dirilişi için Elimdeki bu gülü Bu oku İslam'ın oku Öldürmek için değildir diriltmek içindir. Atmak istiyorum. Kime mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum kime. Bilseydim bu programı yapmazdık. Doğruca gider kapısını çalardık. Al bu ok senin olsun derdik. Hadi anlat etrafına aşkı, sevdayı. Yalansız, ivazsız yaşamanın doğruluğun ve sadakatin ne olduğunu anlat. Hadi hayatını göster. Kalma Karanlıklarda çık Şu insancıkların arasına çık Allah'ın insancıklarının arasına çık Görsünler senin sevdanı derdin Ama bilmiyoruz ki kim Bizi kaç bin kişi izleyecek bilmiyoruz Kapıları açsak önüne gelen buraya gelirdi Hani nerede beleş orada yerleşti Ama şimdi kim istekliyse o geliyor Kim bilmiyorum Tabi yeryüzünün her bir tarafında olabilir Yani sadece bu ülkede mi gerekiyor Hayır hayır Onun için değil Belki de Okçular Tepesi'ne başka ülkelerin insanlarından çıkacaklar vardır Ama Sevdayı en iyi tanıyan sizsiniz Sizin gözleriniz bir başka bakar Aşığın gözleri bir başkadır, yüreği bir başka. Siz asırlarca sevmeyi yaşadınız. Aşkın mirası bitmedi henüz. Miras yediler gibi yedik bitirdik zannetmeyin. O kadar büyüktü ki bu milletin aşkı henüz bitmedi. O yüzden anlarsınız diye. O yüzden aranızdan birileri belki bu sevdayı yeniden, yeniden anlatacak diye. Sevdada yalan olur mu? Menfaattir o. Nerede yalan varsa orada menfaat vardır. Sevdada ve aşıkta yalan olmaz. Onun için atacağım. Yeniden uyanış için. Yeryüzünde kaoslardan kurtulmak istiyorlar. Öyleyse kalpleri uyandıralım. Kalpler uyandığı gün kimse yakınına değil... Uzağına bile kötülük yapmayacak Yakınına bile Şimdiki gibi olmayacak Kimdir o? Onu arıyoruz Kaç program yapacağımızı bilmiyoruz Kaç kişi bizi izleyecek bilmiyoruz Belki bu seanstadır Belki bu programdadır o sözü verecek. Ve okçular tepesinden ölene dek inmeyecek kişi. Kişiler. Bilmiyorum. Bir daha yalan söylemek yok. Dudaklarını bir daha. Dedikodu ve gıybetlerle kirletmek yok. Sen misin? Sana mı atayım? Hasret kaldık buna. Okçular tepesi boş kalmasın. Söyle bana arkadaki sen misin? Söz Bir daha yalan yok Namaz kılıyor ama hile yapıyor Namaz kılıyor ama dedikodu yapıyor Dedirtmeyeceğim söz Ben de İslam'ın o güzel yüzünü görecekler söz İnsanlık için sen Sen mi genç kız? Söyle bana yoksa sen mi bacım? Hemi kardeş sen mi yoksa? Ya delikanlım söyle bana. Broşlu boş kalmayacak de. De bana söyle. Bugüne kadar hatalar yaptım ama. Bugünden sonra yok de. Bu için. Hasret kaldık. Aşağıda güvensiz bir ortamdayız. sadece Allah'a verdiğin sözü tutacaksın hepsi o kadar kendin için değil Allah'ın kulları için o Rahman'ın kulları için sen misin bu gülü sana mı atayım ha sana mı kime atayım hadi söyle bana söz mü sana mı atayım hey o uzaktaki sana mı atayım Ya sen çocuk. <Gülüyor> Gözyaşlarınız. İnşallah dualarımızı söz olarak melekler kaydetsin. Sözden çaymak yok tamam. Bu oku atardım. Belki sen, belki sen, belki sen. Ama bu oku atmaya ben layık değilim. Bu oku atmaya ben layık değilim. Gençlerim Ankara'da geçti. Yoksa sokaklara ne haklı atıyorsun sen bu oku diye... Şahitlik ederlerse ne yaparım? <Gülüyor> Ama genç kız sen yapacaksın bunu. Delikanlım sen. Ok ve yay. İslam'ın gölü, okçular tepesinde. Tertemiz çıkacaksın oraya. Alacaksın ve sana atacaksın. Söz verenlere. Yanına çağıracaksın Sonra. Allah'a el esmecesinde verdiği sözü tutmak isteyenleri yanına çağıracaksın. <gülüyor> tamam mı? Benim gibi olanlar için ise yeis yok tamam mı? Karamsarlık yok. Ben bunu beceremem demek yok tamam mı? Ben de bu aşka kabiliyet yok deme sakın. Mevlana böyle diyor. Ben de bu aşka kabiliyet yok deme sakın. Allah'ın sonsuz rahmetinde nice lütufları vardır. Bir gün seni aşık eder de sabah uyandığında kendini bile tanıyamazsın. Ben aşık olacağım diye uğraşma. Seni Allah'a aşık edecek. Sen eyvallah Rabbim. De. Boyun bük geyik gibi. Seni azad ettiğinde bir aşık da sen olursun. Can bir Fatması sen olursun. Can Ali'si sen olursun. Ümitsizlik yok. Gel, gel, gel, gel. Yüz bin kere töbeni bozmuş olsan da yine gel. Yüz bin kere okçular tepesinden inmiş olsan da yine gel. Bu kapı ümitsizlik kapısı değildir gel. Gel. Bu kapı Allah'ım kapısıdır. Gel. Gel. Allah'ım kapısına uzat uzatalım. Kapıyı çalan er geç kapının açılmasına sebep olur diyor Hazreti Bir mezhebisinde. Gel kapıyı çal. Gitme vazgeçme bu kapıdan. Ama oyuna kapıyı çal gözyaşlarınla. Gel. Bu kapı ümitsizliğin kapısı değil. Hadi. Delikanlım genç kız yüreğinden söz verdi. Bir samim tevazusuyla yürekler söz verdi, değil mi? Gözyaşları söz verdi. Tamam. Öyleyse ölmenin vakti geldi. Ölmenin. Evet evet ölmenin. Hani Fatıma nasıl sevinmişti? Kısa zamanda bana kavuşacaksın. Yani kısa zamanda sen de öleceksin ve benim yanıma geleceksin deyince. Nasıl sevinmişti ölüm için? Ölmeden önce ölünüz. Ölmeden önce ölünüz, benliğinizi bırakınız, kalbiniz muslatı yaşasın. Ölmek muslat, ölmek Allah'a kavuşmak, yok olmak değil. Onu ebedi hayata inanmayanlar düşünsün. Biz ebedi hayata inanmışız, ölüme sevdalanmışız. Okçular tepesi boş kalmayacak. Hadi aç ancağızım, düğün dernek kuralım ha. Ölmenin vakti geldi. Bu Vazife bittiyse, hadi artık ölelim. Eyvallah. Ölmek düğün dernektir bize. Elbiselerimiz çıncık boncuktan değildir. Bizim elbiselerimiz, düğün elbisemiz kefendir. Başlarımızda mezar taşları. ölüm Allah'a buzlattır Hz. Mevla ardımdan ben ölünce yaz tutmayın defler çalın demiş hocalarım fetva verir mi acaba ama derim ki cenazede def çalmaya fetva vermiyorsanız eğer ben de derim ki bir cenaze değildir bu düğün alayıdır düğün alayında Resulullah demiştir ...def çalın diye... ...def çalalım... ...defler çalınsın... Ha, ...biz de... ...vusatı yaşayalım ha... ...ha cancağızım... ...ha... ...Hazreti Pir'in aşkınca... ...melekler şahidimiz olsun... ...hazır mı yürekleriniz... ...hazır mısınız... ...eğlenmeye... ...var mısınız... ...Eles Meclisi'nin eğlencesine... ...var mısınız... ...yıldızlar eğleniyor bir bakın... Güneş, ay, hepsi eğlencedeler. ha Zavallı insanlar basit eğlencelerin peşinde. Bizim eğlencemiz yıldızlara katılmaktır. Aya, güneşe, galaksiler gibi raksa durmaktır. Hadi öyleyse okçular tepesi boş kalmayacak. Bu çağ bu sesi işitiyor. Bu çağ bunu konuşuyor. Okçular tepesi boş kalmayacak. Şu genç kızın hatırına... Şu delikanlı. Hacı teyzem yaşım geçti diye ümitsizlik yok. Bir bakarsın hacı amcam, hacı teyzem bir bakarsın. Vuslat'tan önce ha, okçular tepesine onlar çıkmış. Biz beceremedik. Küçük çocuk. Delikanlım. Sen becereceksin. Tamam mı? Sen becereceksin. Başka çaren yok. Fatih, ya ben İstanbul alırım, ya İstanbul beni alır dediği gibi. Başka çaren yok. Biz bu sözleri hiç duymadık. Çocukluğumuzda, gençliğimizde. Hadi, tamam. Şimdi katıl. Sonu böyle bir eğlencedir. Kimse pişman olmamıştır Allah'a aşık olduğu için. Kimse bu sevdaya düştüğü için pişman olmamıştır. Ama fani sevdalara düşenlerin çoğunluğu pişman olmuştur. Hadi öyleyse. Hey vallahi hazır mıyız acancazım? Hazırsak bir kez daha düğün dernek kuralım. Şeba aruz yapalım. Hazreti birin düğününe katılalım. Can vererek, ölerek. Eyvallah Surhan'ım Allah, Ha! Allah Mağfiret eden damlanım Allah Ey benim Allah, ey rahim Allah Her şeyi giden halimsin Allah olasınız. Eyvallah. Ölene dek, ebed dek, sözünde duranlardan olasınız. Eyvallah. Hadi dua ile bitirelim istedik. Bir dua ile Ama Duayı kim bilir Resulullah Çünkü dua edilecek olan Allah'ı En iyi o biliyor Ona nasıl yalvarılacak O biliyor Ya karmayı o biliyor Neler istenecek o biliyor Resulullah da bir duası var O duasına amin diyelim mi? Ama dudakların kıpırdamasıyla değil, hacan cazım yüreğinle birlikse, Dudakların kıpırdayarak yaptığının bir anlamı var mı bilmem, Hükmünü hocalar versin, Ama kalp kıpırdamadıkça iman bile olmuyor, kelime işadeti sadece dudaklarıyla söylese zahiren duyanlar belki Müslüman derler ama kalbi kıpırdamadıkça Allah onun imanını kabul eder mi bütün yüreğinizle dua Resulullah'ın Uhud'da yaptığı duadır amin diyelim beraberce ey hastalar dertliler ızdıraplılar sizin yüreğiniz bir başka amin der tamam mı? Allah yaşlıların duasını geri çevirmem diyor hicap eder utanırım diyor Allah diyor Haramızdaki yaşlılar daha yürekten amin desin hepimiz için şu nesillerimiz için Milletimiz için, Ümmet-i Muhammed için. Amin. Allah'ım, hamd ve sena ancak sanadır. Allah'ım, senin açıp yaydığını dürecek, senin dürdüğünü de açıp yayacak hiçbir kuvvet yoktur. Senin dalalette bıraktığını hidayete erdirecek yok. Senin hidayete erdirdiğini de saptıracak yoktur. Senin vermediğini kimse veremez. Ve senin verdiğini de kimse engelleyemez. Allah'ım, rahmet ve bereketini, fazlı ve keremini bize aç, Amin. yay üzerimize. Allah'ım, Ben yoksul olduğum günde senden nimet, korkulu olan günde de emniyet dilerim. Allahım imanı sevdir bize. Amin. Kalplerimizi imanla süsle. Amin. Küfür, isyan ve tuyarda nefret ettir bizi. Amin. Din ve dünyamıza zararlı olan şeyleri bilenlerden, doğru yola erenlerden eyle bizi. Allah'ım bizleri Müslüman olarak yaşat. Amin. Müslüman olarak öldür. Amin. Bizi salihler ve iyiler zümresine kat. Amin. Şeref ve haysiyetlerini kaybetmeyen, dinlerinden dönmeyen salihler ve iyiler zümresine kat. Amin. Ya Resulallah. Seni çok özledik. Rabbim bu duayı kabul eder. Bizi salihlerin arasına katarsa. Belki cennette seni görebiliriz diye. Amin dedik. Kalplerimiz hasta. Ey şefahçımız! Ey şefahçımız! Kalplerimiz azta, senin yüzüne nasıl bakacağız bilmiyoruz. Ama Rabbim bizi affeder ve bağışlarsa senin yanına gelebiliriz. Ne olur Allah'tan izle, Allah bizi bağışlasın. Kalbimiz hasta Senin yüzüne nasıl bakacağız bilmem Düşmüşüz dermansız derde Yalan hile nefsim sende Düşmüşüm dermansız derde Yalan hile nefsim sende Nasıl bakacağım ben de Canı bümedin nur yüzüne Gelin şimdi Allah'a koşalım peygamber. Ama sözünüzü unutmayın. Allah ve peygamberi konuşan dudaklarınızdan yalan ve gıybet dökülmesin eyle. Haset hiç çıkmasın. Birbirimize güvenerek bütün dünyaya güzellikleri anlatalım. Güzellik Çok günaha ne yüzle diyen merhaba can Ahmet'in nur yüzüne Ne yüzle diyen merhaba can Ahmet'in nur yüzüne Hastayın tevhid tabibi, insücinin tek sahibi Ahmet'in muhtar habibi How will I look